Elhamdulillah, ne duhedâna bihâda ve mâ tunya mehtediye l-evvâmedâ Allah ve mâ tevzûkuilu'a es-slami illa billah ve kâd-gâ et usulü <gülüyor> rabbina buhak sallu alâ rasuluna muhammede, Allah'u sallallahu sallu alâ tawilu kurumuna muhammede, Allah'u sallallahu sallu Allah binasini alani min esip olanin ve bize allah bin kervanajat şeratin allah Bismillahirrahmanirrahim. Ina Allah yahduru Allah azim. Vardi Cenab-ı Hullahü lillahi Rabbina'l Mustafı ve al-halik. Hasbunallahu ve ni'mel haviyün min nebiyyi la'ne abadan. Ve zavatun su'i ila Allahu ve aleyhi Şaban şehri Şaban şehri benim Kendisine nisbet ettiği ...ve izah ettiği, değer verdiği, ve kendisine salavat-ı şerife okunma emrinin... ahzab Suresi naat kendisinde nasil olduğu mübarek Şaban-ı ayna. bulunuyoruz. Allahu Teala hayırlarına bereketlerine nail eylesin. Amin. Buyurun dua edelim. Allahümme... Darib Sena Fiyyva Kebe ve Şaban Ve ramazan. Amin Salavat Şerife Allah'ıma sayı ala say eserler Amin Bu mübarek ay Çok kıymetli ay İnsanların Kahret ettiği ay Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Sordular Ramazan şeriften sonra en çok orucu Şaban şerifle tutuyorsunuz. Bunun sebebi hikmeti ne olan? Müslüman edincek Robi Allahu Teala anıma kılak ediyor. Ne buyurdu? La kesha rul yasulun lersu anu beyin rajebe Bu aydan insanlar katlete düşer. Gece bir şerif girdiği zaman bir üç aylar girdi, haraman girdi falan. Yetti haram ayda bilen kalmadı ama. Ecev-i Allah'tan biliyorlar. Ecev-i bildi diye harekete geçerler. Şeradahat gecesi on beşinci gecede çok büyük gece, onu pek bilmezler ama miracı biliyorlar işte. Mirac gecesi falan. Sonra Ramazan işledik geliyor. Bu arada Şaban ayı geldiği zaman insanlar karslete düşerler. Çünkü bizim insanlarımız e, güçlerini kuvvetlerini, e, ibadete şevklerini ve uzun süldüremez. Bir kandil, iki kandil, bir hafta, iki hafta köşek olur. Ondan sonra yine bir gerçeklik olur. Sonra hamurdan şerif gelince tekrar bir kuvvet olur. Ondan sonra bir hafta sonra yine camiler, karabiler azalmaya başlar. Ondan sonra sonuna doğru bir dakikadır gelişen bir hareket falan sürdüremiyorlar. Yani ibadet şeyini, arzusunu, hevesini ve gücünü maalesef sürdüremezler. Hemen gaflete düşerler. Ey Allah gibi değiller, Allah'ın dostları gibi devamlı huzur değil değiller. Dünya telaşları var, meskeleleri var, yorgunluk var, hastalık var. Şimdi de yaz geldi bu kaç senedir. Birkaç senede böyle yaza gidiyor, yazın da olması ağırlık veriyor, oruçlara zorluk veriyor, geceler kısa falan. İnşallah. Onun için Şaban ayı kasvet ayıdır. Recep-i şerifte de hareket olur, Ramazan şerifte de olur, arada Şaban şerif kalır, insanla da Şaban ayında yenge yatar. Onun için, halbuki Öşe'r'un turbu zile aman yahut bilalevin. Alemlerin Rabbine amellerimizin arz edildiği ay, bir senelik namazımız, orucumuz, hatunuz ceklatımız, hayrımız, hasenatımız ve sahih amellerimizin tümünün Allah'ımıza gösterildiği ay Şaban ayıdır. Ferhun Bey burada Halep'e Ben hep oruç tutuyorum ki Şaban ayında Allah'a muamelin gösterilirken oruç ağzına olayım. Rabbim de baksın amellerime bakarken eğer reddolunacak bir durum görse de ya konum benim rızam için oruç tutuyor ağzını bağlamış aksızlık görüyor şimdi onun diğer amellerini nasıl reddedeyim der de hazrı e der de, amellerimi kabul eder diye istiyorum bize formül öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellemin amellerinden hiç reddolunacak amel olur mu mevla'ya yakışmayan şey olur mu ama bizim çok olur. On gün bize diyor ki buyuruyor ki ve talim buyuruyor ki siz bir sene bu kadar amel ediyorsunuz. Şaban ayında oruza çok devam edin. Çünkü amellerimiz mevla'yı gösterilirken oruçlu olalım. Peki ameller mevla'yı ne zaman arz ediliyor? Bazı rıvaltlara göre pazartesi ve perşembeleri arz ediliyor. Bundan dolayı yine Dosdoğru sayıyorlar senlem. Payır Pazartesi perşembe ne yapardı? Oruç tutar. Çok kuvvetli söyledi. Her Pazartesi perşembe oruç tutmasının hikmetine de vurgu yaparken bir hadis söyledi. Pazartesi için ya kıyam olup olmadığı doğduğum gündür varlık nimetine şükür için oruç tutuyorum. Her Pazartesi günü Pazartesi günü doğdu. Tabii burada acaba bizim de doğum günlerimizde haftanın her gününü bırak. Senede bir gün, o güne denk geliyor. Hicri hesap muhtebertir ama siz hep miladi tutmuşsunuz biliyorsunuz. Neyse Allah'ım hicri hesaba döndürsün sizi inşallah. Amin. O gün demek ki tutulsa şükür için güzel olur. Çünkü doğduğun gündür buyuruyor. Ama o her hafta tutuyordu pazartesi. Sen hangi gün doğdun? Ben doğmuşum cumartesi, annemin rivatına göre Allah rahmet eylesin, kabrindir olsun, tabi şimdi ben onu hatırlayamıyorum. Cumartesi, Ece Haftan'ın her cumartesi, Efendimiz Aleyhisselam öyle yaptı, ha, doğduğu her gün, her hafta. Siz de bari doğduğunuz de bir gün olduğuna denk gelenek için. Mesela ben doğduğum gün, e, yani Şevval'in 25'i, normal hesap. 25 Şubat 1965 nereye denk geliyor? Efendim, 1385 25 şevvalet denk geliyor. E siz de bu kumarla kendi şeyinizi internetten çıkarabiliyorsunuz. Orada birkaç hesaplar var. Onu deneyin, kıyas yapın. Hangi sene doğdunuz? Üstün i̇şte Hangi ağız var? Hangi zülçüdür? Vurun onu internette hesaplar. Ne çıkar? Hicri hesapla Efendim, hangi ay, hangi gün doğduğunu çıkar. Gününüzde, biliyorsunuz, bilmiyorsunuz, gününüzde meydana gelir, belli olur. O zaman ya her hafta o günü tutsanız, ya hocam hadi bir de iş çıkarma. Tamam iş çıkartmıyım sana, Peygamberimizin doğumu edinize rahmet oldu, onun doğduğu gün bir o zaman. Bir iş çıkartmıyım sana. O zaman ne yapalım? E senede bir gün bari. O doğduğun güne denk gelen günü tut mesela, senede bir kere. E o da şey olabilir falan. Ancak, ona buna mesaj. E benim doğum günümü unuttun. Karısı doğum gününü unutursa karıya hakaretler falan. Ondan sonra kocası unutursa kadın zaten hep koma. Ondan sonra birbirlerine sikemler, şeyler doğum gününden doğdun da ne oldu memlekede sanki? Doğdun ne hayrını gördük? Nasıl olsan maalesef doğduğu alemlere nur doğdu. Onun için onun doğum günü hepimiz için gütle olsun ve onun doğum günlerinde olalım. yani pazartesi. Ona kendi doğum günlerinizi Allah'a şükredin kutsanız uygundur bana geliyor. Biliyorum kendime bu bir burada ama biraz hassas buhalde. Bu yan bu yan. Pazartesi doğum günüm bir buydı. Fakat perşembe içinde anneler Allah'a perşembe günü arz ediyor. Her hafta perşembe günü bu haftalık arz eder. Halkamı Yıllık arz Şaban ayındadır ve Allah'u alem ki beraat günündedir, yıllık arz, yani on gün gecesi mübarek kandil diye ihya ediyoruz, Gün on beşinci gün zaten o gün merkez orosu oluyor, olması çok kuvvetli sünnet. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ki Rabbul Erma'l-i evel bu hadis-i de geçer. Her pazartesi, perşembe ameller Rabbimize arz ediliyor. Mevla biz o yaparken görüyor mu? Yapmadan evvel niyetimizi biliyor mu? E, biliyor ama yine de Allah'ın ne var? Adetleri var, sünnetleri var, usulleri var. Sistem diyeyim siz ona, sistemleri var. Mevla meleklerle bu işleri şahit yapmış ve sistem kurmuş. Diyorlar ki bu tarafa bakmıyorsun değil mi? Bakalım o tarafa bak. Ondan sonra birimiz asıldığınız kuvvetli arar oradan şeye göre elektrik meselesi. Elektrik olmuşa ben ona geliyor elektrik. Şimdi efendim Perseman'da gün, pazartesi günler Merya'yı ameller düzenliyor. Merya bilmiyorum ne ameliyeti biliyor ama tetkisi rapor melekenine şahit tutacak. Buyurur ki ben her akşamda oruçlu olmayı severim. Niye? Çünkü benim amellerime sahip. Allah'ım amelin gösterilirken oruçlu olayım. Allah'ım acısın, orucuma bağışlasın, sair amellerimi de kabul buyursun. Bundan dolayıdır ki Şaban ayında çok vaziyetler var. Orucunda çok vaziyetler var. Nepli ebdere bunu, bu solmuş Şaban, müsriamlı Şaban ayında oruç tutup bedenlerimizi arındırın ve temizleyin. Ramazan ayıcına kendinizi hazırlayın. E ee, Bana yarın mahserede karşılaşmak isteyen, buluşmak isteyen üç gün olsun benim ayımda oluşsun. gün olsun. 13 angert 15 olsun. Yani benim e, bu değil. Bu önümüzdeki gün, ondan sonraki, efendim, çarşamba, Perşembe, cuma. Cuma, on beşinci gün, bu, bu gün önümüzdeki gün geliyor, önümüzdeki hafta demiyorum. ondan sonra Yani Şaban ayının on üç, on dört, on beş. On beşinci gece, Perşembe cuma bağlayan gece, bizim mesciddeki sohbet gecemiz, o dedir, sonraki takım edin internetlerden, radyolardan, her yerlerden ulaşıyorsunuz, çok tatsılattı, konuşuluyor. Şimdi onlara anlatamam. Evet. Ve iftardan evvel bana salavat seyirciyi unutmayın. Allah'ıma salli aleyhi ve sellem Muhammedin aleyhi ve sellem bu mübarek ayda. Evet. Bir daha seneye kadar yine Aşa'yı radıyallahu anh adhani bahad-ı ad-diyatı şeyleri ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. <Gülüyor> Allah Rabbim bizi Allah'a kul menzil benimle tecelli etsene. Cahız ben yetim mi geldim? Bana sağ. Allah da haya bir sene öleceklerin ecelini şaban ayında yazıyor. Yazıyor derken ecelde yazılmış mı? Ecelde ne bilen biliyor mu? Biliyor. Hicri ayın selam biliyor mu? Bilmiyor. Ancak ne zaman biliyor? Beraat gecesinden, beraat gecesinde dosya teslimatından sonra biliyor. O zaman, geçen sene Berat'tan bu seneye kadar kimler öldü gördük. Daha da kimler ölecek onun 12 gün var, göreceğiz. Bir gün kala bile ölüyor. Çünkü geçen sene Berat'tan yazılmış. Bundan dolayıdır ki, ben Şaban ayında oruçlu olmayı seviyorum. Bu yüzden geldiğinde oruçlu olmayı istiyorum. Ecelim geldiğinde ne demek? Efendimiz Aleyhisselam hangi ayda vefat etti? Doğduğu ayda vefat etti. Hangi ayda doğdu? Rabül Evelen'de doğdu, Rabül Evelen'de vefat etti. Buradan maçabı nedir? Ecelimin kaderi, yazısı geldiğinde oruçta olmayı istiyorum. Çünkü Allah bana iman selam etiyle seni kapamayı yazsın Hazreti Kerem'i. Herinize yazsın Hazreti Kerem'i. O zaman ne yapalım? Oruç bunlara yarıyor. Yani Ecelin geldiğinde oruçlu olayım. Burada bir maçab nedir? Şaban ayında kader dosyası bir sene itibariyle teşkime gidiyor. Kime? Azrail akşamı. Ne zaman? Hangi gece? Daraat geciz. Peki o ben değil. Gece oruç var mı? He? Gece oruç yok. E bu ecelin teslimatı daraat bir teşif. Değil mi? Hadi amellerin arzı günü. Yıllık arz gün. Ama ecelin takdir teslifi Nece? Hangi gününü oruç tutacaksın ya? İşte sen geceden niyetlenmiyor musun? Yarın on beşinci gün mübarek, kurdu kuşa oruç tutuyor, hayvanlar yeniyor. Berat günü. Sen o niyeti zaten gecesine girdiğinde yarın günü oruca niyet etmez itibariyle. Ameller neye göredir? de? İnnemel <gülüyor> amadum. Ustar ederken bile hani on dördüncü gün doğru oruç tutuyorum şu an, on üç, on dört, on iftar ederken veya yemek yerken. Ne diyorsun? Allah'ın nele kaçıncı, sen için oruç tuttum. Ben iki amelcu sana iman ettim. Vala'nın kubi espar tu, rızkınla oruç açtın. Verirse onu dedim, yarın orucuna niyet ettim. Sen de on dördüncü tutarsan da, iftarında da yarın orucuna niyet yaparsan zaten o dedeki kazanmak kadarla da sen gelisin. Oruca niyet için gece orucu yok ki. niyetli olduğundan öcelinin hesabı geldiğinde oruçlu olma işe Anladınız? Ne anladınız? 13, 14, 15'i tutacağız. Yani harikatını beklemiyorum. Ben şimdi tam şeye göre yani. Bunlar şeydenenler abi. Haziran Temmuz. Adam maaşı mı Bordüroyu bilir yani. Bordüroyu da geçiyor. Şaban desen, patronuma ben yok. Adama da gel Ne yapacak? diyorsun şimdi? Yani, e, daratın günü nedir? Cuma? On içi be. On üç hacıran. Cuma mı oluyor? O zaman siz ne yapıyorsunuz o zaman? On bir, on iki, on üç. Anladınız mı? Haziran on bir, on iki, 13. Ama o bende ben 3 gün tutamam. Arkadaş 3 gün tutamazsam da mutlaka Allah bu mani vermesin, Hastalık falan olmasın. Mutlaka tek günde olsa 15. gün. Yani ne diyorlar? 13'e gelen Cuma'ya geliyor diyorlar. 13'e gelen Cuma'ya geliyor diyorlar. Bu 15. gündür. Mutlaka 15'ü tutun Allah'ım. Kolay etsin, kabul etsin, kavcı kelebiyle nasip etsin, amin, amin. Çünkü ne duyurur Hazreti Ali Efendi'ye müddetlerine hadis-i şerifte. Allah sallallahu teâlâ aleyhi ve -al sellem. Yükâti ânet ne iletilir, bu hadis-i şerif tirmididir. Hadis-i şerif tirmidine Efendim, Yusuf Kavak'ta diyormuş ki, ne yapın elere boğuyor milleti. E sen niye bu boğuyorsun? Yalan dolanma boğuyorsun. İmam-ı Gazali inkar ediyormuş. İhya'yı inkar ediyormuş. Onun üldü. İhya, hurafet et. Allah muhafazaya. İmam-ı İhya kitabına laf söyledi. Alimlerden biri sopayı yedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gece geldi. Dört halifene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sellem e, İmam-ı Rezali'ye eden o Halid'in harazim midir? E, tam adını şimdi hatırlayamıyorum. Bu bir alimlerden biriydi. İhya ümitini de yaptıracak bütün niskalerini toplattırmış, o zaman pasta, yaptıracak kaç kitabı? Allah Allah ya, belki de şimdiye kitap kalmayacaktı o zaman yasa. Gece geldi, odak, o da büyük halim yani. Zaten büyük halim olduğu için sopa atıyorlar. Şimdi bu diyor ki, ben İhya'yı hincar ediyorum, bana sopa mapa atmıyorlar. E seni sopa atacak kadar atan görüne koymuyorlar. <gülüyor> Çünkü sopayı herkese atmanlar, sopayı mübarek adamlar atarlar. Hesabı dünyada gücetsin diye, senin hesabı ahirete kalacaksa, sen dündüz gidersin fireyi patlamış arabacını, sopa mofada yemersin. Sen de sopa yemediğin için doğru söylüyorum daha doğrusu. İmam-ı Rezali'ye hükçe fil isyan doğru. İmam-ı Rezali'ye konuşan anlını karıştırır. Zaten ben karışmamam, başkaları karışlar onlar bunu. Vay abi karıştıyan bulunur onlar bunu. Melekler falan biliyorlardır ona şimdi. Ele bir gel bakalım ne yapacak. Şimdi şu sopayı akıttı ya, herkes sopayı dinliyor değil mi? Nasıl nasıl bunu çıkardı? Gözlerinde yanımda, iman gözlü orada, mahkemeyi kurdular birada, geçerli mi? Geçerken bakalım, gel. O zamanki kral da bu halde gidiyormuş. O zamanın kadısı, Emir ya, yani, ne şu haline gitti, ne yakıncı? Allah Allah. Gel bakalım sen buraya. Buyur ya Rasulullah. Dava var. Ne ki de hala sallallahu imam-ı senden şifa açıdır ve, <gülüyor> ve mahkemeye verdi bize. Bir de özel yetkili mahkemeye benzemez. değil mi bu işte? Özel yetkili yetkisiz, etkili yetkisiz, aç, kapa, artamadan beter oldu yani. Onu kapatıyorlar, onu açıyorlar, onu kapatıyorlar. On bizim de mahkeme karıştı, bizim mahkeme kapandı şimdi. Hakim de gitti yani. Şimdi bu kemer bize bir mahkeme, öbür mahkemeye gittiklere nereye gittik de belli değil. Beş iliyorlar, attılar elbini ne bilmezse gidiyorlar, Allah sayrımızı versin. Burası lan mahkemesiyle benzer mi bu işler? Gel bakayım sen bakalım, özellikçiliğe benziyorum bakalım burası. Gönül, efendim, şikayetçi burada. İmam-ı şahitler dört halibe. Mahkemeye bak, mahkemeyi ki bura, olsunlar sallallahu aleyhi ve sellem Mahkeme başkanı? Allah Hakim'i mutlak kendi celalim. E Sen bu kitapta ne yanlış buldun? İmam Hocane dedi ki şikayetini arz eyle. Türkçe'de Rüstem radıyallahu anh buydu ki ya Resulallah bu benim kitabıma hurası var diyor. Sizin sünnetinize uymayan zayıf uydurma rivayetler olduğunu iddia ediyor ve bu kitabın yakılması için fetva ısrar ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu ki kitabı bana verin. Mana aleminde tabi. Dakka geçmez. Mühreç'te 90 bin kelam oldu sanıyorsunuz. Bir dakika, bunda benim sünnetime muhalif bir kelime yok. Hazreti Ebu Döpü'ne verdi, dök halideye baktı, hepsini uygun bulduk ya Rasulallah. E ne olacak şimdi? Sen neden uydurdun bu kitapta sünnete muhalif var? Peki ben bilmiyordum, ben böyle durumdan haberim yoktu. Ben işte zayıf dedim, şu dedim, bu dedim, incelemedim, tam anlamadım diyorlarım. Sen müşterisin, seksen sopa yiyeceksin. Sırtını aç, soydular, kamçıları vurdular. Nasıl seksen sopa yedi, uyandı, inim inim kamçının izleri sırtında. Ve ölünceye kadar cenazesini yıkayan zatlar dedi ki, sırtını döndü, kamçı izleri hala sırtındaydı. O gece vefat etmedi, yaşadı. Ve o İhya'yı kurtardı, ondan sonra ona hizmet etti, bütün dünyaya geldi, belki de onun için Yem'i İhya bu kadar bütün dünyada kabul görüyor. Yemen'den Mağrı'na kadar ihya ümitin dediğin bir dünya ulaması durur yani. Sen kimsin ya? İstanbul Müslü Yardımcısı, o da eski. <gülüyor> ondan sonra Safa Çay Müslüsü. Safa Çay ne ya? İmam-ı Gazaliye var. Sapa kim kimse koruyamadan korumaktan yani. diye. <Gülüyor> Kendisi. Ben nefsin için hakaretlere hazırım. Ama İmam-ı Gazaliye konuşana ihya olunca konuşan sopayı yer. Yemiyorsa hiç adam değil. Sopa yemiyorsa ona rüada ikaz gelmiyorsa hiç adam değil. Demek ki hesabını nereye sakladılar? Ahirete sakladılar. Ben yine de Allah hidayet etsin diyorum. Bu kadar hadisler inkar edelim ya. Miras gecesi 12 rekat namaz yok. Türklerin milleti nazifelere boğuyor. Ne yapacak? Filmleri mi seyredin? Arkadan da reklamlarımız değil. Arkadan açık oturum değil mi? Ne diyeceksin sen? Miras gecesi 12 rekat kılır. Ne var bunda ya? Beylakıy'de hadis var. Beylakıy gibi muhabdis. Her sana kolay İmam-ı dedi ki o. O hadisin esas kaynağı, İmam-ı önce, Beylakıy'de var. Beyefi baş muhakkislerden. Herkes bilmiyoruz. Beyefi bilmadınız mı siz? Tabarani, Beyefi. Sen bir de isimler mi sayıyordun ki o kavga? Onun için de bu var. Bu kadar Yarım çayda kaynak yer Sen kalkmışsın imam ı Gazali'de. Şey, imam ı Gazali'de onu almış. Ama başka kaynak var da var. Allah'ın şansı. Ama siz bizim dediğimize bakın. Afirette çıkacak bu işler meydana. Sen Allah'a onu kere katmanız kıldın zayi edemez mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurun ki, benden size bir hadis fazilet, müjde Allah'tan benden gelirse, ben onu dememiş bile olsam, ben onu dememiş bile olsam, siz inancınıza göre istifan ettiniz, o rivayetle amel ettinizse, Allah'tan o müjdeyi alacaksınız. Şimdi Allah buyuruyor ki, en ayın gazan, ya bir, ben kulumun bana karşı olan zannemiyor ve bu, ben geneliz olsam bile, siz bir rivayetle amel ettiyseniz, o rivayetini alacaksınız. Bu habisi kim rivayet ediyor? E, bu habisi, Ebu Yana rivayet ediyor. Ben sahih saynaklarla rivayet ediyor. Ahmet'in ve rivayet ediyor. Yani Resulullah sana ne vermiş? Genel bir müjde vermiş. O genel müjde ne bir? Size gelen faziletli amellerle meşgul olun. Yani 12 etrafı duyduğunda ne yapacağım? E benim kazanlar kaza akıllar. Kaza e kaza akır, ben sana diyorum ki film seyredeceğine, şarkı düzgü dünyeceğine, malayali yapacağına, karıyla kavga edeceğine. Bu namazı kılın. E benim kazağım var. O zaman kazan kıl. Kazağa da kılmıyor. Kaç senelik kazağım var? 20 senelik. Ya 20 senelik kazayı kılsaydım bugün kadar ben kazağa kılmıyor. Demek sen onu da kılmıyorsun. Bunu da kılmıyorsun. Ya sen kazağını kılsaydın şeye gitmesi lazım. Demek kazağa da kılmıyorsun. Onun için nahlullere ayrıldım. Kazanı harika. Hanefi mezhebine göre şafi mezhebine göre kaza borcu olan namazı kılamaz. Kılamaz, varan. Şafi mezhebindekileri de bu fetvayı yürümüş olacak. Ben Hanefilere göre konuştum bunu. Çünkü Şafi mezhebinde kazası olan sünnetleri bile kılamaz. Örneğin için bir sünneti bile kılamaz. Tara o zaman ilk iş ne olacak? Kazalara yüklenecek, kazalara çözecek. Ama kazaları dikeyim diye de patlık patlık kırıp bir daha da kazası kaza gerektirmedik. Onunla uğraşamayız. Bu arada kaza kazası bitti. Bu bari düzlüktür. Kaza ile e garaydı. Malum takıldın, geçittin, tevk ettin. aynı ama da olmaz ama bunu. Kaza diye düz düzlük olunmaz ya. Yani. Aynı tadil, erken erkencilik olacak. Allah'ın öldüğümüzde bir daha reçat ama üzerimizde borç bırakmasın. Borçsuz ölmeyi nasip et? Amin. Şimdi bir hadisleri okuyordum diye. Yine zannedecekti bir efendi. İhdiadan okuyorum zannedecek. Hadislerimin kaynağını söyleyeyim. Kendi sıra hadis oku kaynak veriyor. Güzel hadislere inanmıyorsan ne mutlu. Hadislere inandığına göre efe, bize yakınsın yani. Tam bizim kafada değilsin ama bize yakırsın diyelim ve lakin çok yanlış söylüyordum kafam şaşırdım yani neyse öyle bilmiyordum onu neyse herkesin rengi çeksin meynana ben abine arada bir deşerim böyle bir deşerim bir çimdiz atarım adam bas bas bağırmaya başlar kızıma bir de baktım bir şeye inanmadığım evde nasıl yani biz de adamı sağlam bir adam zannediyoruz meğer biz erkehane teylik ünlüsünün Şaban, Şaban'ın on, on, on beşinci gecesi olduğu zaman Kopuluyla gecesini ibadetle, ayıkla, uyanık ayakta namazla geçirin. Vesûmuha, mermahalaha <gülüyor> gündüzünü oruçlu geç. Şimdi bu emir farz far, değil, değil. Ama çok kuvvetli olmakla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu geçirin buyurduğu bir Aşure günü var. Ramazan dışında bir de Berat günü var. Burada emir yani bu emir farz vacip için değil. Ama kuvvetli sünnet, gündüzünü, oruçlu getirin. Çünkü, Sayın Allah Teala Teala'yı zil-i ziyya, yu gurubu s-senki ve s-semâ etsin ya, Allah Teala ne yapar? Birinci, on beşinci gece, darahat gecesinde, güneşin batmasıyla beraber, yani her gece kurban olduğum Allah'ın ne yapar? Gecenin üstü iki Üçte biri kaldığı zaman da yani şimdi keserken gece yani birden falan 12 buçuk binlerden sonra gece 1. birinci katmaaya nabil olur. 1. katmadan hem misaniye, hem intiharini hem de çalırı. İslam var mı vereyim? Tevbe eden var mı kabul edeyim? Rızık islam var mı rızık vereyim? Şifa islam var mı şifa eyle, hadisinde her gece 3'te işte ikisi geçtiğinde son üçte birde. Onda da tam milletin uykusu geliyor. Ağır ağır. Şimdi işte iki birden birde on iki buçuk birde falan tam uyku dönemi başlıyor. Mevla da başlıyor. Ama berat gecesinde ne yapıyor? Güneş battığı andan çeşit vakti gibi çekeli başlıyor. Yani Güneş kaçta batıyor şimdi? Diyelim dokuzda yirmi kala çeyrek kala. Dokuzda çeyrek kaldı ne oldu? Şeher vakti oldu. Her gece şeher vakti milletin uyduğu vakit. Bu kadar o zaman o vakti kaç kişi kalkıştı? Sıfır azıf hakan. Ama berat gezi ne yakalayacağız? Güneş batar batmaz oldu şehir vakti. Yani kabul olunan saat. Ben ne öyle ne buyurur? Elhami müsterdinin kafızı var mı? Afistiyan var mı? Bu gece başlayacağım. Elhami müsterdinin kafızı o rüzü bistiyan var mı? Bu gece bir senelik rızkını vereceğim. Bir senelik rızkını vereceğim. Berat gezi rüzü bistene. Berat gezi şifa istene. Berat gezi mazlubistene film, oyun, sinema, tiyatro belamışken ondan sonra bir sene zır zır zır zır ağla. Ekrem durmuyor. Orada sallanıyor. Buna çalkalanıyor. Baraj durdu. Ben ne yapayım ya? Ya namaz yok, abone Her yollar derat dedesi de bir kevbe de barajlar doğsun. Öyle mi? Dikkat edelim. Kuraklık, kargaşa, huzursuzluk, Müslümanlar gurup notma, tezrika, birbirine girme, birbirine aloyla konuşma, birbirine ayağına kelle takma. Ondan sonra bu kadar kargaşanın içerisinde Merva'da tedavi veriyor. Halinizin berat gecesi rızık işliyor musunuz? Rızık değil de gelir. Yağmur mu Yağmurla gelmese borsadan çıktı para. Pankonotları yenmez ki. Yenmez. Altınları koymuşsun önde, yok burda yok neyse. Bütün tavlolar kurmuş. Neyse yani ithal edildi. Alpini ya, Türkiye gibi memleket burda ithal eden rezil mi rezil olduk ya. Her yer boş Ne neси yok. Sıfır tavlada kalmış. Bala var neden? Riba var, sahiz var, zina var, ya, haram var, haram var nikah var ya yor, hastalık var bütün Bursa'yı hastaneye yapsan müşteri buluşur. O kadar müşteri var. Bursa'lı bütün binalar çıkart Bursa hastanesiyle böyle. Bütün Bursa hastane olsa Türkiye'den akın akın hasta gelir. Hasta çok. Onu diyorum Mevlana. Kardeşe Allah'a sebebi ya. Ebru bevna yette men'u zekâ. E zina ücret ve vâ Zekatlar tam verilmiyor. Bulutlar gelmiyor. Zina yapılıyor. Ve her tarafa beban, mikrop, salgın, hastalık yayılıyor. Dedim ki millet Yani şaşırdım kaldım, haberler bir alem, şeyler bir alem. O Suriyeliler, muhacir adamlar, Vallahi Allah yardım etsin. Yani hudutta, sınırda. Onlarda da sıkıntılar, fakirlikler, perişanlıklar. Evet, 10-12 yaşında kızlara efendim, sakıntılıklar, kaçırmalar, oralarda da açlık, ölümü bozar derdi. Efendi Hazretlerimiz devamlı. Zor oyunu bozar, zor oyunu bozar ya. Bu fakirlikte bu hicret muhazır kaç sene kaç çadırda kaldım millet. Allah muhafaza. Bu şeyler saranlar sağlıyor, günahlar sağlıyor, istikrarlar sağlıyor, var sağlıyor. E, maddi manevi sıkıntı görüyorum ben. Bilmiyorum siz nasıl durumu görüyorsunuz? Bu iyi bir şey değil. Tevbe etmek lazım ya. Herkes söz tevbe edecek arkadaşlar. Herkesin kendine göre günağı var. Ahmiri de edecek, nemuru da telbediyor, aşağısı da yukarısı da. Kimse deme çünkü de benim dünan bir aşağınım dünan. Aşağısı yukarısı aynı gemide. Ya bakacağız ya çıkacağız. Herkes telbede, sizi kendimizin güzene sok. Allahlar evcetsin. Bu değil Bu olur mu bu ya? Nefler bize rahmet etmek istiyor, acımak istiyor. Huzur isyan var mı? Hafiz isyan var mı? Elan nünten o bu abi? Dela? Ya düşmüş afiyet isyan var mı? Ela keza, ela keza. Hocam ben işe istiyorum. Emel Yağ e diyor ki, evlenmek için şey var mı? Ela keza, ela keza ne demek? Ne istiyorsun, ne istiyorsun, ne istiyorsun? Zinadan kurtulmak istiyorum. Ben helal rızık istiyorum. Çocuğumun ishali olması istiyorum. E soruyor sana, isyan mı, isyan mı? Hatta yok mu az önce de, insan doğana kadar. Yalnız, bir kaybımız, gecelerin kısa dönemindedir. Bazı kere, Beş buçuğa kadar insak oluyor. Ağırda. Yani beş buçuğa kadar insan dua yapabiliyor. Bu çok kıskır. En, en, en az zamandayız. Geceleyin kısa dönemine gel. Beş buçukta insak oluyor. E şimdi on iki daha alar, on iki dakikada geri gelir. E, yani içi çeyre geçer, yirmi geçer bile. Bitsiz. İçin yirmi geçer. bizim sohbete gelenlere de bir de geliyor mübarek. Ben de biraz kısa olmuşum. Ben de bir Yani derat söylüyorum. E ne olacak sana? Yani çok az bir zaman kaldı. Eve bir de yetiyorlar. Hanım sen yaptın mı? E benim. Ya işte uykumuz gelmesi, sen ibadet yapacak. 100 lekadan amazı var. Oo, nerede dişik? Ya sen böyle çay kahve dersen zaten bir kisağım. İki saat vardı imza, nerede dişik? Bol vazifem var. 100 lekadan bir kolaylık diyeyim size. Geceler böyle olduğu için onun faziletini kısaca derim. E ben de hadislerim değil, Madem gecelerde Yetiştir. Gündüzünden de yardım alırız. Efendi Hazretlerinin bu, bu herkese şey diyeceği bir şey Yani ne gibi? 50 vekak geceden kursan 50'i gündüzde kılabilirsin. Gündüz mü kuzum? 40'u 40 gitmez. Yalnız insat olduktan sonra kılınır mı? Kılınmaz. Sabah sünnetinden başta mahime namaz mekrutu. İnsattan sonra kılınmaz. Sabah namazı sonra kılınır mı? Kılınmaz. İşra kadar. İşrakta 20 dakika, 25 dakika 20 dakikada bile kurtarılır güneşten sonra bekleyeceksin. Ondan sonra serbest mi? Serbest. Öğlene yirmi dakikata alana kadar. Kılza kıl. Beş yüz de kapı sağlar. Değil mi? Yani o arama bitir. Bitiremedin öğleden sonra kılınır mı? Kılınır. Ne zamana kadar? İkinci ezanına kadar değil. Sen içindiyi kılana kadar. Senin içindini kılana kadar. Yoksa camide içinde ok okunca. Ama sen ikinciyi kılmasan aslı saniyede İkinci vaktinde kılsak. İkinci vaktinin en müstahat vakti nedir? Akşama bir saat on beş dakika kalana. Ve akşama bir saat on beş dakika kalana kadar yine nafilek bulabilirsin. İkinciyi kırmadın <gülüyor> sen. Anlatabildim ne? Bilmiyorum anlatabildim mi? Sonra yarın da herkes bir şey söyleyecek işte. Hoca şöyle dedi dedi. Mübarek. Doğru dinleyin doğru anlayın. Allah'tan tekrarı var, kayıt var da. Yoksa beni diye öyle şey seyredirdiniz Ha? O gizek ikimden sonra da kılınır dedi. O gizek bir akşama, bir saat kalana kadar kılınırdı. İkindi yıkıldıysan kılınmaz yok sana da. İkinciyi sen kılana kadar keraat yok. İkindi yıkıldın mı ezan camide da keraat kildi senin için. Ondan sonra bana afile yok. Ancak kaza kılınır. Kaç kala? Yirmi dakika kalana kadar. Ondan sonra kazada kılınmaz. Ancak o günün ikindisinin parçası kılınır. O bir dakika kalırsa bile yetiştirirsin bile kartını, kazadan kurtarırsın. O günün etkinliği için. Anlatırız mı? İnşaat. İmamda <gülüyor> da, cezanda namazda niyetli yok ki de, bir cezanda kumağa olsunlar. Yani. Acaba yani ne? Biliyorum Allah kabilesiz. Zaten bunları tam testi teknelerde üzüm yok yani. Ya çok testi tekneler üzüm olan şeyler konuşuyoruz. İnşaat içinde size bir kolaylık söyleyeyim ben. Yani. Kitapta da gördüm. ananız ağlıyor, bazılarınız çok bekliyorsun, ayağınız duruluyor. En son kitaptaki tespit 16 dakika. Ondan aşağı milyon dolar versen düşüremez yani. Şimdi 4 derece 4 derece her derece 4 dakika 4 kere 4 16. Ee, şey, Yücemen'in en büyük alimlerindendir Ozan. Omer bin Hafize Hazretleri. Allah muhafaza etsin. Oranın el-i sünnetin lideri oldu. Ozan'ın da kitabında ve talebelerin kitaplarında Ahmet Rıza Han hazretleri o 100 ya o 150 sene evet 10 dakika gördüm o 20 dakikaya kadar söylüyordu ama 16 dakikada başladı zaten mektepimdeyim dedi saatte yazar 15 dakika yazar saatte, dakikada 15 yazan ama 16 dakika tam doldu ama ben o yüzden yarım saat bekleyeceğim Allah kabul etsin çünkü fıstıkta bekliyor bir saat bekliyor ama millete de dayatma yani. Millete dayakmalarlar, çünkü dedi adanın ayağı bir şey arıyor, iştahı da kıpırdamadan bekliyor oturduğu yerde Zaten Mekke'de, Mekke'de, Mekke'de de kılıyorlar bir saat önce O 16 dakika diyorsun ama namazdan sonra kalıyor bir saat Türkiye'de son vaktinde kıldığımız için Son vaktine yakın kılıyoruz ya Bazen kılıyoruz aşkalsın, yani güneş kılacak Böyle son vaktinde kılanlar için kolaylık Ne neden 2-3 dakika, 5 dakika kadar bitirsen 16 dakikada güneşten sonra oturdu mu, bir hac bir ömre sevabı, hani hadislerin kirliciyle geçer, işlek hasır olur. Bu, ama ben fazla oturacağım, zikredim. Evet, Allah kabul etsin. Ama insanlara da biz bir ruhsat bir kolaylık varsa onu da demek lazım. Onu da denediğin zaman adam dedi ki ben bekleyemem diyor 45 dakika. Hiç hayatında işlek motiv olmuyor adama yani. Buna da bir kolaylık yapmak lazım. Yani güneşi doğru hesabı edin tabii dakikasına kadar güneşte olduktan sonra. Şimdi falan yani demek istiyorum ki mübarek gece kısadır buçuktan hatta düşecek 3.20'lere belki şimdi diye 27'e düştü 3.20'lere düştü. Her gün bir dakika koşan işte 12 gün var. Belki 3.30'lere keçelere 23.30'lere düşecek. Onun için Berat Gecesi dünya kelamı konuşmaya payımız yok. 3 ayla içerisinde 3.00'e bir de sonunda, son vakitte sahura. 15-20 dakika da ayır. 10 dakika yeter diye tüzzümeyken hafız artık bu 10 dakika yeter diye ya. 7 urvanan adam 7 günü düştü sahura yapma bana. Efendim biz yani hararet yapmayan, öyle tüzgün uzun yemeyin hamsi tırşınmış, ondan akşama kadar ananıza ağlar. Yani hararet yapmayan şeyler, günler yüzün. Hararet yapmayan, kurmasın neyse, mesela süs, tok tutan, Böyle şeyler, yersiniz sinnet üzere inşallah, orada payı ayırın, arada da otuz vekat yetiştirdin, neden yetmiş vekat gündüzdün? Elli yetişenin elli vekat gündüzdün, gündüz pay çok, onu da demek istedim yani. O namaz Efendim Hazretleri böyle, kılardı ya, kıvardı, kıvardı. tesbihden böyle iki iki şeyine, hesabını doğru yapmak için, hep milletin önüne geçer, mirabın önünde hani örnek olalım diye tesbih için, biz böyle kötü geliyor Allah. E sen şimdi de bende milleti nafileye boyluyor. Niye boycam? Milleti yalan ama bunu boylim, tolan ama boylim ya. Ama ben benim kazalarım var hocam beni. Şahpinize de ben, O zaman kazalarını kov. E derken ben de ben de bende hanedilize benim. E, Kazam da var. Ne yapacağız? Evelazetler o zaman derdi ki, madem bir gecedir, bir kere bitir. Bunu faziletini al bu gece de, onlara kazalama alıp verir. Ama her geceye çizikere katkın geri kalan kazadı. kazandı. Çizikere katkın geri kalan kazadı. Her gün için. Ama bir gecede bir fazilet varsa o gecede sana da bir kere verir. O zaman Halep-i Mezebi kurban oldum. Nafiliye müşahede veriyor. Kazası olana da. Bu da bizim için büyük bir iyilikdir inşallah ruhu. İnşallah. Evet. Fela esel ve hadül billah kim berat gecesi Rabbin'den bir şey isterse mutlaka verilecek. Mutlaka önümüzdeki gece geliyor. Bu persenday de gecesi değil Cuma gecesi değil. Ondan sonraki persendeyi. Cuma hem de Cuma gecesine beklenmiş. Senelerdir beklenmez böyle. Senelerdir beklenmedi böyle. Cuma gecesi olması faziletine fazilet katıyor. O da gecelerin şahı fadıshahı. Bu hadis-i şerif nerede geçiyor? İbn-i Mace'de geçiyor. İbn-i Mace neden? Altı tane sahih kaynaktan bütün bir biri. Onun için hani İmam-ı Gazaliye'de çatmalarına düzgün yok. Çünkü İbn-i bu da sahih kaynak duruyor ve gündüzünü oruçla getirin, gecesini ibadetle getirin buyuruyor. Bak şimdi şimdiden hazırlanmayı nasip eylesin. Beyninizi de acılayın. Evvela tevbe. Beraat gecesi af olmayan Kert kabilesinin koyunlarının kulları kadar adam af olacak. E, i̇nsanlardan cinlerden. Cinlerin de günahları olduğu Meleklerde bu mevzu yok. Bu kadar insan ve cin af olacak. Eğer beraat gecesi biz af olmadıysak o geceden büyük mağfiret yok. Nasıl olacak bu durumumuz? Şimdi en iyi mesele kendimizi hazırlayalım. Tövbe ederek hangi gün Allah'ın daracidesi baraat almamızı engelleyecek? Allahımızdan dostlara cehennemden darat veriliyor, düşmanlara da cennetten darat veriliyor. Ne demek cennetten darat? Bu adam cennete giremez uzaktır. Şimdi o gece, iki tarafını keçiyor. Usturanın iki taraf ağzı var. Ya dostlardansın, ya düşmanlardansın. Allah'ın dostlarım defterle kaydettiğim. O gecenin bir altı reka dair namazı var, üç yağsın içerisi var, on kere dokunacak bulası var. Hiçbir şey yapamasa insan onu yapması lazım. Evliya Allah'ın tecrübe ettikleri beni destek kitaplarımda beyan ettiğim dergide de yazdım. Onu mutlaka seyredeceğim. Çünkü bir sene gözük darlığı çekmememiz, ömrünüzün uzun olması hatta o sene ölmememiz, hayırlı uzun ömürle bir daha seneye o da o zaman her sene yaparım, hiç ödümler. İşte ölüceği sene yaptık diyorlar. Ne farkı var? Ne farkı var, bu sene yaptıysan mı artışmasın bir seneye, anlamazsın ya? Genceli, genceli sallanıyor ya, e, anlamazsın herhalde. Değil mi? Bu sene okudum da çok o Evet, Ömür bereketi, insanlara mutfaat olmamak, güzük bereketi ve belalara dünkar olmamak. Bak ne belalar çekiyor, huzur Zır zıralıyordu. Bir gece duanı, dikmini, ibadetini yap, bir sene zır zır ağlama. Ağlama ya. Abi e daha geceler dua yapmak. Da. Ama her şeyin vakti saati var. Bu on beşinci gecenin böyle bir sözü var. İhâ yufraku. Kullu emrin hakim. <gülüyor> Duhal suresinin açında her önemli iş, rüzgü var, eceller, zelzeleler, yağmurlar, yerler, seller felaketler, tabiî felaketler vesaire hastalıklar bütün bunların yazıları, kaderleri bir senelik dosya beraat gecesinde seçilir. Onun için o dua çok önemlidir. Ya Rabbi beni kötülerin arasına kaydettiysen oradan sil sahiplerin, iyi öleceklerin arasına kaydını getir diye dua etme hakkın bile var. Sana bu hakkı da vermiş. Zaten senin o duayı yapıp yapabileceğini biliyor mu? Ya. Ezel de seni kötülerin arasında yazdı. Sonra bir de gizli kaydı var. O gizli kayıtı nevi mafaza yansıtmaz, meleklere göstermez. Melek bakar, bu adam kötü, sonu kötü görür. Neden? Ön kayıt öyle, görünen kayıt. Halil Güvenlihan'ın gizli ajandasında ne var? Onun sonra bir de rahat geçişi, tövbe edip, o listeden iğnen listesine geçeceği var. Melek bile onu ne yapmayabilir? Evli Allah'tan birisi işi senelerce mürit geçiştirmiş, sövü sülük Ondan sonra müritlerinden de bazıları velayet makamına ulaşmış ve keşf açılmış. Keşf açılınca ne olmuş? Deyli mafızı görmüş. Yeni mafuzu da görünce bir de bakmış orada şeyhimi şeyh burada da bakmalıyım diye diyorduk. Ya ben bu adamın yoluna girdim. 20 30 40 sene bunun zikirleriyle, talimatıyla dersleri bitirdim. Ben keşfim açıldı. Ben bu mafuzu görüyorum. Bu zat şapka oraya saklı. Milletlerden birkaç tane şey yüksek makama ermiş. Yakınlık işte durumuna, hatta aşınlık durumuna gelmiş. Birkaç tanesi bu keşfe mülak olunca Şeyh Efendi'yi terk etmiş. Terk etmiş. Bir şey de dememiş. Şeyh şey Efendi'nin bir şere açıldığı da yok. Öyle şimdiki şefler gibi karılara erettir, kürek gibi elin, ulla dağına yapıştır kadar böyle bir şeflerdeki adam hakikaten ben taklıyor. Fakat o gelayet makamına ulaşanlar, keşfi açılanlar Şeyh Efendi'yi terk etmiş. Bir tane mülki kalmış. Yani mülki çok var. Ama keşfi açılan gidiyor. O da onu demiyor millete. Allah'ın sırrıdır diye diyor ki ben çekiliyorum gidiyor. Bir tanesinin keşfi açılmış. O da şey görmüş. Fakat demiş ki ben demiş zehalı olman lazım. Bu zat bana iman öğretti. Kur'an öğretti. Beni Allah dostu makamına getirdi. Resiliye ürmet etmek lazım. Allah'la arasında bir halini bilemem ama ben de buna vezasızlık etmemem lazım demiş ve o şeyhini terk etmemiş. Fakat onun da morali çok bozuk. Niye morali çok bozuk? Ya şeyhim diye kazın ettiğin ünlü teki bırak. Dur, dur. Diğer bir mafızı görüyor, kökülerden görüyor. Yani adam nasıl morali tersi ya? Bir gün şey efendi demiş ki, evladım, bu senin selam kalem arkadaşların bizden ne ki ceva gördü, ne şeratsızlık gördü, ne sümleksizlik gördü de bizi terk ettiler ya. Üzüldüm demiş. O da bir şey dememiş, kendi bildiktenmiş efendim, şöyle efendim diyor. İkileri soruyor. Sonra demiş, yavrum bu tek yani ilerlemiş talebelerden sen kaldın. Sen beni niye terk etmiyorsun? Bunlar niye terk ediyor? Burada bir sır var ama ben de buna anlam alacaksın. Bunu, bunu işaret etmiş, alt vermiş, kasem vermiş. Demiş ki, Efendi Hazretleri böyle böyle böyle bir durum var. Ama ben niye manevi tarafı bilmem dedim size vefalılığımı de devam et Bu kardeşlerimiz de keşke açılan böyle bir durum geldi. Abi evladım demiş. Bunu Lev-i Mabuz'da de, de, benim derslerimle sizin keşfiniz açıldı. Lev-i Mabuz'un ben görmüyor muyum? Öyle Sen benim yolumdan gittin de orayı gördün? E demek ben doğru mu oldum? Çünkü sapağa bağlanan hidayat eremez mi? Ben demiş 40 senedir dönüyorum Lev-i Mağur'da kendimi kötü derslerinde. Ama demiş, başka kapı yok ki, nereye gideceğim? Yani, Allah-u Teala beni buraya yazdı. Ancak Allah'a yalvarıyorum. Ama ben şimdi başkasına gidemem ki, Allah'ın ortağı yok ki, ki sen beni o listeden al da senin listeye koy. Ben onun için Rabbimin kapısını bırakmam. O bana nereye yazarsa yazsın, ben cennetlik miyim, kendimlik miyim, derdim de o değil. Üzasını yazsın, bana ne yaparsa yapsın. Ben bu makamdayım evladım, deyince, o müridinin keşiği yeniden bakmış ki lev mağrurdan o zaten kötüler defterinden olan kaydı silinmiş, sahillerden olduğunun kaydı geçilmiş. Aslında ezelde bu kayıt mevla da var mıydı? Ama lev mağrurda ne yazmıştı? O değişen, değişken, değişme ihtimali olan kazayı kaderi yazmış. Anladın? Ne gibi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Cibri'leri Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yanından çıkan bu gençler ya ee ben bunun yakında öneceğini görüyorum. Bu sabaha öne çıkacağını görüyorum. Gencecik de, civan ne mübarekmiş ne ruhluymiş falan. Osman e, sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım selam etsinler çare geçen. E cibri de böyle kalıyor. yok. Sabah bu tabak ödün namazı da gelip sabaha çıkmayacak. Allah Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş. ona çekecek de Hazreti Zibri'nin Hazreti Zibri'nin bir daha geldiğinde soruyor. Hep iki dedi. Geliyor ki işte, binlerce, on binlerce yere geldi. Diyor ki, bana böyle haber ver. O e diyor ki biz işin kaderin sözünü, arka planını bilmeyiz. Gördüğümüzde böyle yazıyordu. Fakat ne yapmış? Bir helva yapmış. Hanımı mı? Annesi mi dedi? Bir ufak helva. O zaman öyle boğuluk yok. Kazandan tekrar eder. Yani 5 bin tane çeker, çağısı helva. Bursa Belediyesi değil orası adam var karıda. Efendim e, bir helvayı da başkasına vermek de kolay değil yani. Azlık var, kıtlık var. Bu helvayı da bir fakire sadaka verdik. Halbuki yılan da yastığı altında o gece onu sokacak. Kaderin cimlesi bu helvanın sokakasıyla memle yılanı gezestiriyor. Hakikaten çocuğu çağırmıştık eve bak demiş şuraya. Bakmıştık göndermiş ki var. Halbuki o ona hazırlanmıştı ama yoldaki sadaka Hazreti Yedil bile olsa, Hazreti Azrail bile olsa ön planı görürler. Onu görüp eceli beş gün sonra, halbuki o arada o sadaka verirse, ana babasına iyilik ederse, ömrü ancak iyilik yapmak uzakır. ömrü bir ruh, şimdi şey hadisidir. Peki ömür uzamış oluyor mu? O diskedeki görüntüye göre uzamış oluyor. Ama aslında Mevla'nın bildiğine göre, Mevla bilmiyor mu ki helvayı sadaka veredir? E, ruh icat anladın mı şimdi peki sen biliyor musun durumunu o zaman sana düşen ne sen namaza devam sadakaya devam duaya devam nevi mavuz atırsa kendini kötülerden bile dersen kurban olduğun değiştirmeye kadirsin duaya devam ben zaten bozuk adamın, cehennemiz adamın bozuna niye namaz diye bırakırsan işte o zaman tam kaybetti ve rahat gecesinin sırrı var bu sırada da ne bu desanlı ya? Yemkulu alma yaşa, yani yüzbik ve gideh ul kitab. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Kitabın aslı değişmeyen sadece onun katındadır. Hiçbir bile ona vakıf olamaz. Çünkü bu değişmeyen kitap. Onu bize gösteriyor. Değişende ne var? İşte Hz. Ömer Efendimizin tavasa ağlaya, ağlaya dua ettiği bir dua var. O duada El-Yavla tarafından berat gecesi on kere okunacak duanın içine tercih edilmiş. Onun için o duanın sırrını ererseniz, eğer siz defterde bedba, çakı imansız ölecek mahrumlardarsanız, o gece gösterden keşke açık bir olsa görecek ki, kaydınız dostlar havasına geçecek. inşallah. Ama sen siz hocam ben zaten yiğren arasında yoldum olası benim kötülere geçmedim ki. Bilmiyorum işte. Bak mürütlerini evliya yapmış bir zaman dostu öbür tarafta kalmış durumlar var. Onun için ben benim nerede olduğunu bilmediğim için ben her sene rahat edeceği o duayı okumağa çalışıyorum. Ama siz biliyorsanız hocam ben bende. Benim halim malım ben de zaten yerdeyim sonum da iyi benim garantım var. Annem rüyada görmüş. Ben cennetliyim, dedem yüzçüyüm. Valla, dedem de kalınçlar bulup okanabilmiş mi? Bu işin yüz kisi vaycı yok. Bu işin yüz kisi Öyle kolay şey değil bu. Kişenin hakkında ayet abisi yok. Bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aser-i İl-Veşşere, dedir ehli, Hügeydi ehli, ve sahabenin tamamı diyebiliriz. Ondan sonra ne ayet var ne hadis var. Herkes başının çaresine de baksın. Onların kurtulacağı vaat edilmiş. Bize böyle bir vaat verilmemiş. Ama biz de kazanacağız inşallah. İtikadımız var, rüsvüdanımız var. Aa nereye kazanacağız? Öyle. televizyonlarda çıkanları dinlerseniz miraç namazı yok, peraat namazı yok, o yok. Bu yok. Ne yapacağız o kez dinle dinleyeceksiniz diyor dinle. ya. Sen hangi kitaptan konuşuyorsunuz? İşte ya, belki buradan konuşuyorsunuz. Ben diyor, kaynağa maynağa bakmam diyor. Hepsi kural diyor. Hah! <gülüyor> Bayraktan bayrak mimet ediyoruz. Bayraktan bayrak diyor. 17'si idi. 23 da tefsir yapmış. Diyor ki, senin bu tefsirin farklı nedir diyor. Alta Ali. Benim bu tefsirimin farklı diyor. Geçmiş tefsirlerin hiçbirinden bir şey almadım diyor. Yani tefelesi öldürdün. Sahabeden alma, sahabinden alma, müzestirden alma, neyi aslı kalır? Yirmi cilt nasıl uyduruyor ya? Çünkü benim keşkidimin özelliği bir tane gel eşlik keşkide isim yetmezdi. O senin için uydursun ya. Yirmi bir adam nasıl uydurabiliyor ya? Böyle bir kabiliyetler var. Bunlara böyle de dersler veriyorlar. Belki, vardır müfredatta uydurma programları da vardı. Yani bir adam nasıl uydurabiliyor bu kadar ya? Ya havle velâ, huvete illâ. Bizim bir kitabımızı ele alırsın, Ağda Ruhuz Burkan'da duruyor. Her tarafı kaynak, kaynak, kaynak, kaynak. Bir tane kafadan bir şey. Görmedik <gülüyor> mi bu böyle bir şey ya? Ali Adar dört dökme cebim dört dökme cebim ülküsü kaybota yazarım derdi ya. Ama bir kitaplarını gördüm Ela eline al. Bütün kitaplarının kenarı not, not, not, not. Kaynak, çizay, şey, dil, sayfa, ayni, fetülbari, neveri, el, her tarafı kaynak. Bir kitabı alırsın. Etrafımdaki yazı kitaptan fazla. Halader Efendi Hazretleri'nin. Et, hep hepsinde cilt sayfay, cilt sayfay. Önde de çiz. Basmışlar elini o zaman işte eski ihtilerler zamanında. Tabii artmış da zaten vefatıdır. Ondan evvelkileri şey Çok Tövç ihtediler mübarek. İstanbul'un varisi adını da diyorlardı. Gelmiş vali, genel anlar dinlenmeler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gönle-i var. Gönle-i şerifi diyene titri olarmış, sallı olarmıştılar. Evet. Acayip hey babamla bak, o zamanki öfli idaremi ne işte. Gelmişler ondan sonra adam da eski paşalardan falan, eski yavru okuyormuş falan. Açmış ne? Kitaplar Kitapların kenarları nasıl biliyor musun? Karınca yazdığı numaran, nottan Kaç kitap çıkıyor bir kitabın etrafındaki notta. Hep siçayı var, kaynaşmış oluyor ya. Ondan sonra adam da Koca demiş diyor. Hoca demiş. Bunları sen mi yazdın bu kenarlara? Onlar başka bir iler yazları. Mesela baba da tevazu bari. Ağzış demiş, ben fakir canım demiş. Yazıklar olsun demiş, ömrüne yazık demiş ya. Gözlerine yazık demiş ya. Canım çıktı senin demiş ya. Sen ne uğraşıyorsun bunu alamayın. Ona acıyor ya. Efendim baba da ona acıyor. da cehennem cennem oldun orada Allah'ım anlatsa O da ona acı demiş. Vah vah demiş ya. Gözlerim gitti demiş ya. Bu kadar yazılır mı, not tutulur demiş ya. Her kitabın dolmuş demiş ya. İman meselesi. meselesi. Kaynaksız ilim olur mu ya? Her gün adı şerif koyuyoruz. Kaynak koyuyoruz. Ben bir şey söylüyorum var diye bu kadar kaynak koyuyorum. Sen diyorsun yok. Ne yapayım olarak? Yok dediğim. Yani. Yok dediğine kaynak göstermiyor. Kaynağı yok. Ben var diyorum kaynak göstermiyorum. Cahilliğin yüzümü yok. Evet. Ama iyi ilahiyattan tabii yetişenlerden, ehli sünnet hoca efendilerde var. Allah sayılarını sağ olsun. Biz onlara karşı değiliz. E bunlar da benim hepsine karşı olduğunu zannediyorlar. Adam arıyor seni beni. İlahi yapan hocayı var, deroyu var. İşte bu bugün, bugün yine gelecek. Bursa Belediyesi davet ediyor Ben Ramazan'da dedim oraya gideceğim inşallah. Onun tüm gelemem tabii dedim ama ama abi olsun davet ettikleri için. Adam ona diyor ben diye imamın olduğu ilahiyattan, Mevzi ilahiyattan da hocayım diyor. Kesinden beni ama öbürlerinden değilim hocam sakın yanlış anlama. <gülüyor> Yok ya tavır oldu derden bir ben Önüne gelene böyle dönem ya öyle şey olur mu? Ne kadar eğlesin, metin, hafifler, ne ilahiyetten yetişenler var. Ama maalesef muhtecine hesaplışlar var. Şia hesapan var, Cevdiye hesapan var. Allah onları da üst ahelesi, hidayete eylesin. Biz duacıyız ama sizi uyarmak zorundayız. Hapisleri inkar edemezsen biz sizi uyarıyoruz yani. Şimdi adamın etiketi sizi yanına ahirette kurtaramazsın. Kendisini kurtaramaz. Nasıl sizi kurtaracak? Şimdi bizim esasını söylemeyiz. Nelerden edeceğiz? Beraat gecesi, çok müze var, af var, ne istersen kabul var ama affolmayanlar var. Affolmayanlar var. Allah bizi ona karakterize. Muazim yediden hadisinden oduyorlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dua geliyor. Dökmeleullâhu tebâreti teâlâ ilâ kalpî. Fîle yetinli sürü Şâbâ. Şâbanın yarı gecesi Allah'u teala bütün kullarına tecelli eder. Seyalının vicmi akildiği, imanı olanların bütün kullarını affeder, bütün kullarına ama toplar dillali müşrikin şirk koşanı bağışlamaz, buraya dikkat edin. El müşahedin bir de ehli sünnete kim tutanları bağışlamaz. Bir de Müslümanlar kendi aralarında nefsede kim varsa onları da bağışlamaz. Buraya dikkat edin. Bir rekâtı kılarsınız gündüzünde orucunu tutarsanız, her gün hasileti yaparsanız, bu Şaban Şerif kitabı, burada Deraat ve Geçiş'in gününde yapılacak ameller tek tek okuyun. Erzak almak, tatlarınızı oynatın, sürmeyi ilki etmek, hanımların evde hububat, tanemi yiyeceklerden yemek düşünmeli, neyse. Bayağı rivaatlar var yani, evin bereketinden, şifasından, gözünden. Yani çok rivaat var, ben anlatamam. Kitaptan bahisler var. Ancak, şirk koşanı bağışlamaz, Gözlük bağlarını koparan çindarları bağışlamaz. Şimdi bak, bu bir hadis Onları şerif. Onlara şöyle söyleyeceğim şey bu hadiselerden çıkan meselelerde, birincisi ne çıktı şimdi? Çirk. Çirk ne? Çavurlukta, inasyonlukta, kafirlikte, de, ne dersen de Allah'ın affetmeyeceğini bildirdiği, tekrar, inallâh, lâ yâz kendisine korkak basılmasını bağışlamaz. Şimdi burada ne var? Bir adam Müslümanken Allah'a ortak koştu, Kur'an'ı inkar etti, bir ayeti inkar etti, helalı haram dedi, haramı helal dedi. Bu ne olur? Müşrik olur, taraft edilsin, af olmaz. Yapılması veya bırakılması haram olduğunda icma var. İççi gibi, zina gibi, faiz gibi. Bu bir tane haramı helal sayanlar kafir olur. Bir gün üzere istikrar göstermeyip dinden bile geçen hındıklar. Bir de var işte iki posta giden Hristiyan olmuş hem de Müslümanlar bir pazar kiliseye gidelim, cuma camiye gelirim. Müslüman kadın da almış. Ama ben iki posta gidiyorum. gidiyiz, iki dinli mi diyor mesela? Bunlar müşkül. İki dinli olunmaz. Ondan sonra İslam'ı gösterip kafirliği gizleyen münâfikler. Mira Münafık, camide namazda ama içinde iman yok. Allah onu biliyor ki kafirdir. Bu bu şey ama en büyük mesele, hazret Kur'an'da ve hadis-i sevgilerin olanlarında helallığı, haramlığı kesin yolla duygu bir şeyi inkar, insanı kabul eder. İslam'ın en bir meselesiyle alay etmek, dalga geçmek, sarıkla, sakalla, muslakla vesaire, alimle, dilimle, ile vesaire, kafir eder hafif almak kafir eder, alay etmek kafir eder, harama helal helala haram demek kafir eder. Bunlar af olmaz. İkincisi ne? Kim tutan? Şimdi bu kim tutandan maksat ne? Bir Müslüman bir din kardeşine kim tutuyor? Ama Allah için değil, Nesli için. Allah için kim, kim, kim tutsa nasıl olur Allah için? Şimdi mesela ben Mustafa Kemal İslamoğlu'ndan alıp veremediğim hiçbir şey yok. Ticaretim yok, hasımım yok, sızımım Bir kere de görmedim. Dünya gözünü de görüşmedim. Ama ben ona bu ediyorum. Niçin? Ne için bir pazarlığın var mı? Allah için. Ha niye? Bir adam derse ki alın yazısı yoktur ve kadere inanmak bu günü fazladıktır. Ahmet-i ne bir kaderi yoktur. Ben buna Tabii ki bir nefret, yani nefretlerken burkır anlamında demiyorum bir soğukluk duyuyorsan derdin nedir? Derdim Allah için. Ama burada eğer o benimle iyi olsa, samimi olsa, bana para verse, hediyelerse, çok ikramlarda bulunsa, çok ikramlarda bulunsa, o zaman ben bunun öbür iki bozukluklarını kapatsam, görmezden gelsen, nasıl olsa benden iyi geçirilir desen, o zaman bu ne olur? Nebis ki için sevmek olur. Hadi bizim bizim yaptığımız ne? Bu hizimde, Allah için kızmak. Anlatabildim mi? Şimdi bazı İslam'ın kemahatlar var. Onlarla iyi geçinirsen itikadın ne kadar bozuk olursa olsun hiç mi? değil. Bir, onlarla iyi geçirmezsen, seninle uğraşıyorlar. Şimdi bu, İslam'a uyan bir ahliyatla tavır. Benim açıma yetşiki meselesinde olaylar geldiği zaman, manşetlere çekildiği zaman, 15 gün Türkiye'nin düngenini benimle meşgul ettikleri ama 15 gün, Uğur o zaman başbakanı bile bunu sorusunu sorup adamcağızı ne cevap vereceğini zor durumla bıraktıkları zaman, diğer kanalı da bana geldi, diğer bazı kanallar da. Ben o zaman bilmiyordum bunların ilk kaderi ikar ettiklerini. Dediler sana destek olmaya geldik yarın. Tamam teşekkür ederim. Durum nedir? Bundan bunları bari. Gitmeler yayını aldılar, verdiler, falan falan. Ondan sonra bana programı çağırdılar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, manşetten beni mücafaat ediyorlar, diğer bazıları da var. Ondan sonra ben baktım ki, haa bunlar kaderi ikar ediyormuş. Allah! İnceledim, doğru. Kitaplara baktım, doğru. Ondan sonra ben de dedim ki bunların sohbetine gidilmez. Kersi dersi, çarşaflılar gidiyormuş. Bana sordular ben vakit bulamadım. Gece ay geldi vakit. Ya dedim ben inceleyemedim. Kim bu kişi? İnceleyemedim. Vaktim yok. Nasıl konuşayım cevapları? Ne zaman inceledin Sahabeye hakaret, asıl zaman hakaret, Hz. Mualliye'ye tamam sahabeye serp. Huu, kaderi inkar falan filan baktım. Biz kurtulacak tarafı yok. Sonra babasıyla da görüştük falan. Babası da dedi benim talebemdir ama böyle yaptı. Şöyle yaptı. El istekten çıktım. O zaman ne yapacağız? Ben buraya reddiye yaptım. Değil mi? Ne yapıyorum senelerdir ara. Ben bu için yaptım? Allah'a. Ondan sonra bana geldiler. Dediler ki o de ne var? Bu reddiyeleri kes. Biz sana kötü gününde destek olduk. Ben de dedim ki ya bana kötü gününde destek oldunuzsa, Allah için oldunuz, doğru bildiğiniz bir şey için oldunuzsa oldunuz. Yoksa eğer nefis için olduysanız, efendim şimdi benim zamanımdır, ben ne yapacağım? Efendim burada hakkı söylemek zorundayım. E biz dediler, başına bir daha bir iş gelirse, birkaç grup böyle geldi. Başına bir daha bir iş gelirse, diş senin lehine yapmayacağız, aleyhine gideceğiz. Ben de dedim ki Rabbim benim lehim olsun, kim aleyhin olursa olsun. ben reddiyeler yapacağım. Birkaç fırkayla ilgili reddiyeler yaptım mı? Yaptım. Ondan sonra başıma ne işler geldi mi? Geldi. Ondan sonra bunlar beni destekledi mi? Desteklemedi. Bana mı zarar geldi mi? Gelmedi. Ben yine buradayım. Çünkü sevdiğiyle Allah, bu Allah için bu ettiğini Allah için buğz kim tutmabışsam da var mı? Yok. Ama hıfat ehli, itikadında ehli sünnet dışı bir görüş varsa, sahabeye söylemek varsa, kaderi inkar varsa, asıl zaten hadisten inkar varsa, o zaman biz ona Allah için muz ederiz. Şahsi nefsi hakaret etmeyiz, söyleyip saymayız, terbiyesizlik yapmayız, ama Allah için muz ederiz. Yoksa Rabbim yüzümüze nazar etmez. Onun için kim tutmak berat cebesi al olmayan mani ama bu Allah için olursa mani değildir nefs için olursa mani değildir şimdi bir insan berat kavuşsa, kalırsa küsturduğu olsa, küsturuyor niçin küstürüyor Nefsi için kaç gün durabilir için kavga var aileler arasında zırtvat var ev kan davası var veya bendim arsa karlı davası var. Dükkan o komşuluk var, o ortal bir şeyden benzi çıkmış. Kaç gün krizim var? Bir, üç gün. İlk günden sonra selam vermezse, selam olmazsa durum ne? Hangi bir Müslümanla üç günü geçmiş, selam verip al samimi olmak zorunda değilsiniz. Benim de adamdan münasebetini kestim. Samimi olmak zorunda değilsiniz. Oturup çay çorba içip muhabbet etmek zorunda değilsiniz. Ama selam alıp vermek zorundasınız. Eğer üç günden sonra da selam alıp vermiyorsanız, Beraat gecesi geldiğinde Mevla meleklere buyuruyor ki, Ergın muazzin hatta yasallaha. Bu ikisi istediği kadar zaman sızgın onu tuttum. İkisini de bekletin, dosyalarını temizlemeyin, barışsınlar öyle gelsin. Bak bir Müslümanla aranızda varsa Allah rızası için söylüyorum. Beraat gecesi yaklaşıyor, beraatımızı alamama çehnikası var. Niye ki soran bana da neler edenler o? selam alınma aleyküm selam. Kimseyle selam alıp vermediğin bir kişi yok. Yok yani. Neler ettiler bana yani? Etmedikleri bırakmadılar. Ama selam alınır, selam verilir. Ehl-i Müslüman olması saygıyla. Ondan sonra efendim, kim meselesi hakkında, bu uzun adı şeyde var kitapta 200, 31. sahibede. Mesela Enes Radyallah diyor ki, Resulman şansiyonun sahabesine ilk giriş süsle buyurdu ki, Yattali aleyküm razı elin cennet. Şimdi birazdan cennetle elinden bir adam geldi. Bir adam geldi. Üç gün vaat etti. Üçüncü gün bu adam geldi. Abdullah abim de Hamr Hazretleri. Sana ki, siz dedi, kurbekten mi geldiniz İstediğiniz mi? Evet. Ben sizi müşahil edebilirim mi? Buyurun, ben sende kalayım. Üç gün onun yanında uyudu. Ve baktı ki gece gündüz bizzat o zaman evler küçücük araya bir terbe çekmişler. Hanım ile kendi kalıyor. Kavdan arkasında bir sabit kalıyor. Gece sabah kadar hiç uyumayacak. Gündüzde onu oruç tutacak. Sıralı diki ibadet gelecek de cennetlik olduğuna göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre böyle bekliyor. Fakat baktı ki 3 gün 3 gece fazla bir ameli yok. Yani gece sabahı kadar bir namaz yok, gündüz, oruç, nasile yani yok. Normal bir vatandaş. Allah'ım. Ha? Hani Burası'ndan sonra ne buyurdu? Cennet elinden bir adam gelecek. Geldi, bu dağını mutabıda etti. Şimdi biz böyle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellemden böyle biri hakkında duysak nasıl bekleriz? O zaman bakarım, üstünden bir şadır ettim. Adam kevçide bile katmadı veya iki de katıldı, yattı aşağı. Allah Allah, ben buradan istedim ya. Niye ben dört kıldım? İşte o dört kılmakla değil üstünlük. On iki kılmakla değil üstünlük. Üstünlük tatva ile tatva kalpte. Dur bakalım mesele nereden çıkacak? Dedi ki üç gün bitti. Misafirim kaç gün? He? Üç gün. Ondan sonra esin bitti. bir yolcu havası demiş bayrulttu. Gelmiş. Dedi selamun aleyküm selam. Bir şey ağır oluyoruz falan. Efendim dedi. Ben dedi, sizi misafir etmemişse dedi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin aklınızdaki kepsiratidir. Siz bunu duymadınız. Ben bunu duyduğum için sizi misafir ettim. Helal olsun. Allah razı olsun. Ama paçalar dedi, üç gün misafirdiniz. Yoldan geldiniz. Seferi bitti. Başka bu ufsaplar var. Sizin dedi, ameliniz nasıldır? Yani hani belki evinde paha paha paha yapıyor yoldan insanlar, mamal gülüyor, ikiye yiyor falan filan sefer içinde. Dedi, ki, u natara'a Arkadaş dedi, burada ne yapıyorsam, bu bu, bu iksirde ne gördüysem ibadetim o kadar fazla bir şey yok. Dedi, dedi, bir şey var dedi ama, bir fark var dedi. ki Resulullah, sen cennet engellene müjdelebi, sen geldin bu şeyimde. Niye bana böyle denediler, sana dedi, dedi, dedi, bu fark var. Duyudu illa eni edidu ve leysedit, ben bir şeyin ala ahadun ver. ben dedi, dedi, yaptım Kalbinde bir Müslüman'a karşı nefret, kin, buğuz, adalet, Müslümanlık yokken kalbi seninle yatağı etkilerin. Dedi. dedi o zaman sen bununla ulaşmış olabilirsin çünkü neden henüz ben bu durumda değilim diyor. Şimdi yaptığım zaman bazı kurcalayanlar var kafamda. Var şuna yarın şu sözü söylesem, şuna şu mesajı atsam, şuna şu haberi yollayın. Var değil mi? Kimine de gücün yetmez konuşamazsın ama içinde kazan kaynatıyorsun o zaman. Kuzur hocamız hep o hadisleri de okudu. Aslında Allah'a sen ki sünnetimi birinten ise beni birintmiştir beni birinten beni sevmiş, beni seven sevmiştir benimle beraber. Çok okuduğumuz hadisler. Kardeşler derdi size sünnet deyince mislak, sünnet yetmiş vazilet sarık, yetmiş 70 yetmiş, yetmiş yetmiş katlanışır. Hep dedi sevaplara Allah kabul etsin. Ama bir sünnet var. Aslında Allah'a sen ki ben yatağı yaktığım zaman hiçbir Müslümana karşı, münafıklı şey, o demin dediğim Allah için olanlar konuşmuyor. Hiçbir Müslümana kadar günakar olursa ameline amelime kadar kötü olursa olsun. Hiçbir Müslümana karşı kalbinde bir güç, cin, nefret, ismanlık taşımak, işte bu benim sünnetimdir. Sünnetim uyan benden, sünnetim terk eden benden değildir. Bu sünnetle aramız nasıldır geldi. Fakat sarıp ışmak koç da... ...yaptığınızda kimseye neşetiniz yok. Böyle bir... ...ümmet. İşte... ...atın. Başlayalım seni diyor. Barat'a aç kaldı. Kış durduklarınız varsa gidin Allah için... ...siz kelamı başlatın. Selamünaleyküm deyin. Merak edecesi geliyor. Ben şimdiden başlatan ben olur. Başlatan... ...fazilette fazla olur. Bu kışlığı bırakacağız inşallah. Selamsızlığı bırakacağız ama... Sen ne samimi olma? Olmaz samimi. Samimi olmak zorunda mu biliyor musun? Evet, Cimrin Aliüllah bana geldi. Duyurduk ki, hadiyle üslukun şaban, şaban on beşinci gecesidir. Benimle hadiye almak ısmarlamadım. Cenkten bu gece azatlılar var. Ya dedi işi uğruldan elkel değil. Şel kabilesi, Araplarda en fazla koyuması keçiye sahip. Bir hadiste de keçileri de söylüyor. Koyunların, keşiğinin kılları kadar. Cennelerden para atlar. Ve la Ama allah Teala ilham-i koşanlara. Ve la kim tutanlara? Şimdi size bir soru seviydi. Şia mezhebi diye bir mezheb güdürür var. Bunlar Hazreti Muavi'yi sever mi? Onun yanındaki 10 on bin sahabeyi sever mi? 114 bin sahabeden 5 tanesini seviyorlar, 5. 114 bin sahabeden 5 Hazreti Ali, Ebu Der vesaire 2-3 tane daha. İşte Ebu Bey bin var, o kadar. Udvarılığa albette var. Biz hepsini şey seviyoruz, hepsini seviyoruz. Şimdi bunlar sahabeye karşı ne tutuyorlar işlerinde? Ebu Bekir Ömer'e karşı. Şimdi beraat edici af olanlar, olmayanlar. Biz burada Müslüman Müslümana birbirine kim tutsak, efendim, selamı sabahı kessek 3 günden fazla, biz bize af olmayacağımız haberat kesesi. Ya Ebu Bekir'e, Ömer'e, radıyallahu anhım'a kim tutup selam vermeyenler. Bakıyorum böyle şeyine. Canlı yayınlar ya Ravzadan, geceleri hep Ravza açıktır bende. Geceleriyle Ravza'ya bakıyorum. O Şiiler geliyor, Ezan'ın döneminde bir dakika duruyor Ebu Bekir'e, Ömer'e, transist. Hepsi biliyor nereden var, selam vermemek için. Bir tanesi nasıl selam verdi biliyor musun? Esselamu aleykâ, hamlel-el-el-yâ beyn-e cembe. Ey yanında kimden eziyet çeken, sana selam olsun ya. Nasıl eziyet çekiyormuş iki yanında kimden? Nerede bilgiye değil bil var mı ya? E buradaki söz önersin, sahabesiz iman olur mu ya, ustam olur mu kardeşim ya? Huda'l-u aleykâ, onun için Allah onlara da tövbe versin. Hidayet versin, ismah etsin, sahabeyi sevmek nasil versin. Amin. Mukattar olmayanların şerlerinden bizi muhafaza eylesin. Türkiye'mizi de ehli sünnet camiamızı da muhafaza eylesin. Suriye onların yüzünden yeminini inmiyor. Suriye'yi mahvettiler. Yüz bir katkettiler. Çekil yüz bin kişi hap çahinede. Bu kadar millete ırzından artı tecavüz oldu. Ya bu kristiyanın yapmayacağı kişilikleri yaptılar. Ya Suriye'deki ehli sünnet düştüler Allah'ım Tüm mübarek hürmetine Allah'ım onlara yardım edersin. Bir an evvel nusrat eyleydi. Ehli sünneti aziz eylesinler. Amin. Amin kardeşler. Kim tutan? Hele sahabeye tutarsa dikkat edin. Aman ya Rabbi. Şimdi dün geldiler bana. Bazı profesyoneler de vardı. Bazı doktor olanlar. var. doktordan bahsettiler. Şemsettin Yeşil'in e, cemaatinden dediler. Vesaire vesaire. Ben onlara demiştim ki sahabeyi sevmiyorlar mı? Sevmiyorlar mı? Şemsettin Yeşil Yanlışlıklar etti ama ölmeden çevre etti diye duyduk. Sadatürk Efendimiz'i iftihar etti mağazlık ve şıkasını. Hz. Muaviye'nin aleyhine konuştuğu için. Burada sıkıntı var dedim. Dediler ki o da çok Müslüman gündat, cerrah bu ee. Demiş ki beş on sahabeden başta hiçbirini serilecek hali yok demiş. Bunu deyince dedim Allah istekası dua ederim. Ama sahabeye kim tutanı Allah affetmez arkadaşlar Allah affetmez. Sen nasıl saatte beş tane on tane indiriyorsun? Ve küllü en râdallâh'ın usnâ diyor Kur'an. Allah hepsine cennet vaad Kur'an var ya. Ve sâb-ı qun'el evvelim binel muhacirimle ensar diyor. Muhacir ve ensar diyor. Muhacir kaç kişi, ensar kaç kişi. Saatenin tüm üzerinde muhacir ya ensar. Sen nereden diyorsun ki beş kişi? Kur'an'da muhacir ve ensar diyor ya. Beş kişiye mi diyor? Yapmayın. Onlara kanmayın. Onların safyalığına da sarığına da Aldanmayın. Molla geçindiklerine de molla, ki hangisi ağa evrenin molla, sadeyi sevmeyen molla, sen ondan kendini molla. Tamam mı? Ubeydu'l-Morca gibi bir şey çok tüktüm size yani. Allah rahmet eylesin, sağlıklı olsun. İnşaat'a döküyalım. Eshedü'l-i'l-i'l-Allah, Eshedü'l-i'l-i'l-Allah, allah çok hizmet etti bu seyadan, Allah kabul etsin, hizmet ettim Hemen yani öyle sakallı sarıklı diye aldanmayın. Kendisi kollayın. Ve lâ yata'l-i akrabasıyla ilişkiyi kesenleri de Allah Teala beraat tekesi akrabas. Akraba ile ilişkiyi kesenler. Sula-i rahmin kat'a denler. Aman kardeşler bu öyle, bir, bu öyle bir günahtır ki bu sula-i rahmi kesmek anne baba tarafından olan Yakın veya uzak akraba, rekan bu buraya dahildir. Eğer akrabaya kötülük yapıyorsa, eziyet yapıyorsa bu zaten haydi haydi dahildir. Ama bazı alimler demişler ki elinden geldiği halde, gücü yettiği halde iyilik yapmıyorsa, bir de evvelce yaptığı, alıştırdığı ikramları kesiyorsa bu da tehlikeli. Yani sen diyorsun ki ben haklabağına zarar vermiyorum. Evet öyle bir zamandayız ki zararını de bir iyiliktir. Çünkü millet birbirine eziyet etmeye başladı artık. Eziyet etmemekte bir iyiliktir ama iyilik yapmamak da bir kötülüktür. İyilik yapmamak da bir kötülüktür. Hakkabaya iyilik, sulayrahım, sadaka, hediye, ziyaret, selamlaşma, mektup göndermek, telefon açmak bile... Şimdi telefon da fazla geldi. Mesaj. Mesajı da o sahteyimden. Alışışlar böyle mesaj fazla para yazmasın diye. ABG menne. Ne diyor burada? Pamcağiyim babama işte cevap ver. ABG yani. <gülüyor> ya kardeşim ne oluyor ABG? Ne konuşuyorsunuz? O kadar da uçsuz görmeyin. O kadar da uçsuz olma. Selamun aleyküm de kısaklı. Selam. Ya selam diye bir selam hiçbir kitapta yok ya. Selamun aleyküm. Para fazla yazmazsa da muhamdülük bu halde et ne? Fedora kağıt ürde para lütfen. Yani yaz yaz, mesaj. Ama ben mesaj işlerimi zaten atmayı bilmiyorum. Mesajda biraz ayık kaçıyor. Zaten otomotya bağlamış. Kendim mesajı, bayram mesajı. 100 tane şey var listesinde. Tak bir basıyor. Niye girebilirler? Herkese mesaj veriyor. Ben bakıyorum, bana işte hocam hocam bir şey yazıyorsam anlayın ki bana özel gelmiş. Ya da hocam diye paketle herkesi hocam diye yollanmış Allah'ım Hayır, Hayırdır, yazıktır, ne Yani telefonu açamayabileceğin durumda mesaj atılır. Ama telefonu açabiliyorsan mesaj ayıptır. Anladın mı? Ondan sonra, efendim, hastalık manisi yoksa, fakirlik manisi yoksa bir de dinini korumak gibi meşru mazereti yoksa, mutlaka akla daha yer verilecek. Ama hastalık manidir, fatirlik yani yok gidemiyor. Kredi gidemiyor, ne demek? Hediye gidemiyor. Bir de şerahsızlık sıkıntısı. Gidiyorsun, efendim, deminle kadın erkek beraber oturmak. Veya da efendim, senin e, gelin gelsin, e, benim elimi etsin, sırtını yıkasın, bilmem ne dedi, şerahsız şerahsız talepleri olan bazı akrabalar olabilir. Sen de bunu engelleyecek bir güce sahipsen aile içinde otoriten yoksa veya yaşın, kıdenin yoksa da ben de burada günah veririm hanımımı, kızımı, çocuğumu. dünya olacaksam o zaman telefonlar, şunlandırman, aramak sorumlar, fakir olmazsa bir durumu varsa yardım var, devam eder. Ama şey rahatsızlığa, diş de mazeret sayılır. Ondan sonra yanlış bilin. Ya, Kibir ve temsil eden kuluk kıyafetlerle yürüme tarzıyla hava atarak, cakas atarak, küçük Dağları Ben Yarattım dergesine insanları küçümser bir vaziyette elbisesini yerden sürme kıyafeti. Eskiden bu vardı, şimdi bu yok. Yani yarım metre, bir metre gelinen elbise, kuluklar gelir, buna, buna da Allah ferahat gecesi rahmet etmez. Ama şu anda bunun tabiri kimse elbisesini yerden sürükmez çünkü çamurap pisler giriyor. Şu andaki bu tabir nedir? İnsanlara hakim görme, beğenmeme, onlara hücrelik kastlama için kılır kıyafet işlerin ayak tabiından tut, faraından saçların şeklinden çık. Bu kıyafetlerden sürdürüp yapanlara Allah nazar etmez. Bala bala, bilir belki ana babasına isyan eden. Allah Allah. Anne babasının mefruisi ya. O anne baba saygısı kalmadı ya. Hiç Ege'de hürmeti kalmadı ya. Hadi nasıl işler dönüyor ben? Şaşırdım. Kaldım. Arama kormak, anasına babasına bağıran var, sayan var, gelen var. Yani neler duyuyoruz aklım duruyor ya. Ya buna berat af olur mu ya? Bir de öreye gidiyor ya. Önye gidiyor seni ya. Ana babasıyla dargın. Ana babasıyla dargın adam var. Önye gidiyor ya. Bunun durumu ne oluyor? Bunu açalım. Allah kabul eder bunu ya. Resulullah sözü net ne derdi ya. Ne yapacaksın yapacaksın? Ana baba. Kafir de olsa. Müşrik de olsa. Bunu abi ne olursa olsun. Anneli kendine dönüş. Senin doğumuna vesile olmuş. Sen ona zahiren mutlaka hürmetini, ikramını tazimle aynen yapmak zorundasın. Senin baban sarhoş da olsa, diş sisi de olsa, beni daha fazla da konuşturma, anan da kötü yolda bile olsa, senin ona bağırma hakkın yok. Kulağa etme hakkın Bağırma hakkın yok. Ne olmuş olsun senin doğumuna beşik olmuş. Kur'an-ı Kerim'de Müslümansa, iyiyse, kalkmaysa, geliyor. ''Ve la te kullo ma üfsin'' Ayette kalıp yok. Anan, baban da seni doğurmuşsa, sadece seni doğurmamışsa analık, babalık yok dışkanda. Doğurar mı lan ana baba? Kardeş, bak yarat dedesi geliyor. Anneanne, babanne, baban ne Ne kadar yukarı gitse de hadislerine dahildir. Onlara da isyan, yarat dedesi, rahmet mani olur. Haa, anamın, babamın şerata uymayan istekleri var. Ne Nedir isteği? Anam diyor ki, Efendi Hazretleri derdi, bazı analar var, kızına diyor ki, çarşaf diyersen sütün sana haram olsun. Yahu baba dersin, kemaneye gitsin demiyor. Çarşaf diyersen sütün sana haram olsun. Efendi de derdi ki mübarek, sen dedi ki sütun bozuk <gülüyor> Doğru derdi mübarek. Sütünde de bozukluk var ki sen böyle ne konuşuyorsun. Amma ya, lakin, o kızın yine de ona itaat etmesi zorunlu değil. O ile çarşafını... Diğer ona isyan eder, yani isyan eder Allah için isyan eder. İtaat etmez, İtaat etmez ama bağırıp çağırma hakkı hümeleyecek. Anacın, manacın yapacak sarılacak, ölecek, yok diyecek, idare edecek. Nereden anlıyor sadece ne diye, ne yani ne diye imkanı varsa baban dedi ki efendim namaz kılma. Baban namaz kılma seni engellemek. Ne daha deli böyle bir mahallede kalı yaratana işlem noktasında yaratılana itaat yoktur. Kardeşine göre. Ama sen yine de ne konuşuyorsun lan? La babaya böyle lanman demin mi? O da namaza karşı. Neye karşıyorsa karşı. Allah hikare etmezsin. Sen yine babacığım. Yahu sen İbrahim Aleyhisselam'ı görmedin mi? Kutatafan babasına ne diyor? He? Ey babacığım değil mi o? Ne diyor? Ya edeki ey babacığım İbu anasem ne demek ki? Baba! Ne demek evet ki? Ya ebeki, ey babacığım, bak şimdi babasına vaat ediyor, nasıl vaat ediyor? Dine te ve alâ yesnav, velâ yuhusuru, velâ yuhumiyan geceyâ, işitmeyen, görmeyen, senin başından belayı defedemeyen, tuttulara nasıl kapatsın? Ya dedi, ey babacığım, ya da bu şeytan, şeytanı takmayasın. Şimdi şeytan gelin, şeytan rahman'a ağası geldi. Hı? Şöyle diyor, şöyle diyor, şöyle diyor, hep babacığım, babası ne diyor? Ya zümendik, seni taslayacağım. Öyle babacığım, ya ne dedi? Ey babacığım, selamın aleyhi. Tabi o zaman Müslüman olmayana selam verilmeyeceğin hikmünü bilmediğinden yapıyor, yoksa vereyim. Bana müsaade, eyvallah. Bir de ne diyor? Allah beni yasaklamadı sürece de affını isteyeceğim. Ama Allah yasakladı, affı ah yemesin ama affını isteyemedi. Ne zamana kadar? Öldükten sonra. Ölmeden evvel ne dersin? Ya Rabbi affedilecek hale getir, İslam'a çevir. Amin ama öldüyse baban kafi olarak Ya Rabbi babamı affet demek caiz değil. Çünkü neden? Müşsüz öldüyse istiğfar caiz değil. En yakınlara dolacak. Şimdi sen baban namaz kılma derse kılacaksın. Sakalını kesterse Sakal traşı haram dökeceksin. Babanı dinleyemezsin. Asılma dinleyeceksin. diyeceksin aleyhi Allah sellem. Ama babana da ne diyeceksin? Ha babacığım, sağ özen kucağını. Ya konuyu asla konulara çevireceksin. Mevzuyu değiştireceksin. Kavgaya, gürültüye girip de bağırıp da sesini yükseltmeye sebebiyet verecek e, diyaloglara girmeyeceksin. Konuşmalara girmeyeceksin. Bu siyaset istemiyorum. Allah Allah'a Allah'tan anamız babamız İslam'a aykırı işte güzel istemedi de biz de rahat ettik elhamdülillah. ve dinleyenlerimiz arasında ana babalarından İslam yurttasında sıkıntı çekenler varsa mübarek çaban ay hırmetine, gelecek ve rahat geçirilmesine babalarını onların salahına çevirsin. Kaygına Çünkü bu zor bir şey. Ondan sonra veya illa müdün-i içki içmeye devam edenler Devam edenler. Burası dikkat. Bu zamana kadar içiyordu. Berat kecesinden bir gün evvel, bir saat evvel, bir dakika evvel, bir daha ağzıma koymayacağım. Ya Rabbi, söz veriyorum dedi. Tevde etti. O beraat kecesi testlerine alır, beraatına alır. Ama iç diye bir daha devam edeceğim. Berat kecesi içiyorum ama öbür günler devam edeceğim. Niyetinde olan var? Tevdesi kabul olmak. Çünkü tevdeme ne lazım? Döneceğine dair Allah'a söz vermesi lazım. Ondan sonra zina. Adam öldürenler Allah Allah. Ya Rabbi katil. Bazı abi şeyler de ne buyuruyor? Evet efendim. Maraat gecesi mağfiret işleyenler af edilir. Kim ne isterse olabilir. Kim lazaniyetin bu fechera el üstü. Zilfosani va'te dedik. Fenaatin uğruyla zina denen. Ne demek, zulü ile zina Elin zinası zina af olur. gözü af olur, kulak zinası af olur. Ama cenaz으 zulü ile zina demek gerçek zina yani. <gülüyor> cenaz으 zulü ile zinadan men davat gelirse af olmaz. Ancak tövbe edenler. Allah Teala'nın hadisinde var bu Allahu illâ şey'in iki kişi af olmaz. Birinin şahîn kim tutan ve katil mez adam öldürenler. Ya Rabbi e ben adamı öldürdüm. Adam öldü. Hem de kasıtlı zaten, kazayla ben buraya girmek. Kasıtlı öldürdüm. Hapis yaptım, çift bin ettim neyse. Şimdi benim kölden yok mu? Şimdi efendim kardeşim, sen bundan pişman mısın? Pişman olacaksın. Adam ne diyor? Şimdi otur diyor. O adam benim kafamı bozdu, yüzünü bozdu diyor. Din öldüzdün diyor. O zaman senin kölden yoktur. Sizi pişman diyecek. Çok kuşman olacaksın, Allah'a varacaksın. Eşerat devletinde değiliz, kıza da kullanılmıyor. Dolayısıyla senin canın kalır, kendi kendine intihar edecek misin? Dolayısıyla tek çare kalıyor, kervecik. Kerveliksin çünkü zina ayetinde de, adam öldürme ayetinde de, orada şirk de var. İlla men kerve, kervedenlere yine de Rabbim kapı açıyor mu? Açıyor. Peki bir adam bir senelik kâvur olsa, şu anda Müslüman olsa iman etse, bu adam af oluyor mu? Af O zaman Müslüman da tevbe ederse, kesin tevbe ederse af olur. Cinayet zülahı bile af olur mu? Af olur. Ama pişman olacağım. Onu hatırladığı zaman içi yanacak. Yoksa o adam niye karşıma çıksa yine öldürür? Bu adamın tevbe kabul değil. Çünkü düşman olmadır. Bir daha da yapmamaya kasıflı olacak. Ondan sonra içki meselesine esrar da dahildir. Bir damla olsa bira da dahildir. Diğer içki maddeleri de dahildir. Kiner de dahildir. A, e, eroin, kakoyun bunlar da dahildir. Uyuşturucu içtürücü madde kullananlar da feraet dedesi, af olmaz. Ondan sonra yine hadis söz taşıyan var. Bir adamın yapını Hisat için, araba olmak için öbürbirine taşıyor, milleti birbirine katıp karıştırıyor. Millet onların yüzünden ne kavgalar çıkıyor, ne oluyor, ne çıkıyor? Aileler yollardan dağılıyor. Bu söz taşıyanlar, bu gıybet, dedikodu, işçara, nemnamlık, kattattık. Hepsi bir arada, birbirine bağlı şeyler. İnsanlar farkında değilken gizlice giz dinliyor, sonra duyduklarını başkalarına anlatıyor. Allah Allah. Gizli kamera buraya giriyor mu? He? Gizli kamera koyuyor. Milletin görüntüsünü çıkıyor veya görüntüsün konusunda neyin çekiyor? Sesini çekiyor. Niye dinliyorsun sen bu adamı? Allah Allah. Öldük çeker ya. Eğer ki sen bir adam terörist bir haberi alırsın, bomba ihbarı alırsın, bütün milleti öldürüdün. O cani teröristü takip edersin. Onu anlarım. Bütün millete plan kur, cake kur, kaseç kur, kamera kur, herkesi dinle. Adam karışıyor konuşuyor ya, kusura konuşuyor çocuğu bu herkesi dinle. Vallahi af olmaz, billahi af olmaz, sabah kadar teyit kutsuz af olmaz. Bak, e burada söylüyor tıkam şeyi diyor, ben bunu tıkamlardan aldım. Çünkü Çocuğum tatlığa giriyor, laf taşımaya giriyor, bir de laf taşımayı bırak. Açadık ve sonra nereye atıyor? İnternete atıyor. İki kişiye sevmiyor. İki milyon atıyor. Hadi yani onlar helak olmuşlar. Ya. Allah sevden asıl etsin. Allah istersin ama onları üstüne ettiler. Memleketin milleti perişan eden adamlar var. Ya o kadar ucuzlamış bir cihaz var. Masya bana hareketler. Başım yirmi dolar, elli dolar, yüz dolar, kibisi, kibisi falan. Böyle bir antikasat koyuyor birinin yerine ya. Niye? Sonra ona onu şantaj yapacak. Ne için? Sen böyle dedin de benim de elimde sesim var mı? Dediler bana şurada para. Allah Allah. Neler oldu ya? Teknoloji ilerledikçe günah çeşitleri artıyor. Allah senlerinden muhafaza etsin. Ne diyelim? Evet. Ondan sonra ben dün insanlara laf taşıyanlar, lafları başkalarına iletenler. Ara bulmak niyetiyle İnsanların arasını bulmak niyetiyle yalan bile caiz mi? Bunlar ne diyorlar? Adamın doğru dediğini dese arayı bozamayacak. Arayı bozmak için doğru, yalan söylemek caizken bunlar ne diyorlar? Bozmak için yalan söylüyorlar. Düzeltmek için yalan caiz. Bunlar bozmak için yalan söylüyorlar. Çünkü doğruyu söyleseler onlar öyle konuşmamış, onlar öyle konuşmamış. O zaman olmaz. Namus, ırz, ve haysiyetleri rencide edecek istirahalarda bulunanlar. Buyurun. Namus erkeğin, kadının, adamın, kızının, şusunun, buzunun. Hevendim namusunu, haysiyetini, rencide edecek istirahalar. Merahat gecesi, af olmaya manidir. Gıybet, büyük günahlardan olduğu halde, alimler diyorlar ki, genel manada gıybet buraya dahil değil. Yani genel manada bilbeci de buraya sokarsak biraz yüzüsü kim çapova babam. Doğru mu? Genel manada bilbeci buraya sokarsak ama öbürleri genel değil bak. Özürleri söylüyoruz. İftira. Ben kimseye iftira atmadım arkadaşlar buna kadar. Bak vallahi billahi atmadım. Söze gel. İftira atmadım ben. Atma. İftira çok geldi ki. Kimseyi ciddi dinleyip bilmeyim ona bunu aktarmadım. Bak bu genel için çok tehlikesi. Mahmûs, uç ayçiçek milleti, hiç böyle bir şey yok. Ama şimdi güvdek desen, ben hayatında güvdek yapmadım diyemiyorum. Bak diyemiyorum. Siz de benden ne tersin sen? Kal böyle olunca, kurban oldu mağlumlar şerhlerde demişler ki, genel güvdek buraya dahil değil. Bir tek çaresi var. Berat gecesi diyecek ki, ya Rabbi beni de affet, bu zamana kadar güvde ettiklerimi de affet. 27 kere bu dualı yaparsa 27 kere Allah'ın Azze ve Celle benim Müslüman ve Müslüman beniminin vermiyorum lan ya, ya Türkçe ya Rabbi beni de affet gün kıymet... de kek adam Müslümanların 2000 affet 27 kere dua et gün betişiyle bu sevilde berat ve sirkende ben kurtar ama affolmamat tehlikesi çok büyük tehlike ancak diyor ki alimler. Allah dostların velileri gülbet ettiyse, bir de şeriat alimi, hafız ve alim olup İslam'a hizmet eden ilim adamlarını gülbet ettiyse, o daraat kecesi olmaz, özel helallık alması lazım diyorlar. Ama genel manada olursa, onların asrını Allah'tan isteyerek kurtulabilir diyorlar. Ama gülbetini edin mahsa değil. Ama daraat geldi, nereden bulacağım gelallık alacağım? Bin kişi gülbet etmişim. Adam zaten sabah namazına kadar telefon bitmez. Adam da diyecek, niye böyle bir idet ettin? Neydi neydi bakayım? Helal edeyim mi? Düşüngegen bakayım. Aha! Berat ediyordu. Bitti zaten. Onunla uğraşacağız şimdi. En iyisi bir göt daha iyi olmam. Yani uğraşalım adamla. <gülüyor> Heykel tıraşlar. Kıyamet günü en şıkta, eşek günlerde hadi haberi gelip kıyam. En güzel yumur. Heykel tıraş. Eğer ki manzara kalan değil de canlı insan hayvan heykelinin tümünü yaparsa yaşayacak şekilde huzurlarıyla kıyamet günü büyü, bundan büyük azap bir şey yapılmış. Ancak peygamber öldürenlerle bir de bu heykel başlar. Peygamber öldürenler bir azap var. Mevla bir de bir can ver buna bakayım. Adam can ver önce. Can ver buna bakayım. E de bir azap. Nasıl can verici? Onun için onlara da Allah sevdan nasib eylesin. Amin. Ne diyelim ya? Ağaç ve manzara Cansız tasvimleri buna dahil değildir. Ama kanat lanat gibi uydurma bir zügür olsa yahut kafasız bir dere kuşu gibi yaşama imkanı olmayan bir heykel olsa bu hadisteki en büyük lanete girmezse bile sakınmak gerekir. Sakınmak gerekir. Fotoğraf çekiyorsunuz ya. İçinin içini çektirelim. Evet, biz hocadan senin birazcık bildi. Fotoğraf çekenler, çektirenler, kamera çekimleri efendim, buna dahil değildir. Çünkü hadis şerif ediliyor, mensal varasuureten, bir sureti tasvir ederse, fotoğraftaki ve kameradaki çekimler nedir? Eser bırakan, imza bırakan sizin ve yapın değildir. Doğal siner, ayyum makalettim. Şimdi mesela. Sen adamın heykeli neye kalabalıkçı? Sizmişsin yapmışsın. Merya'da ne buyuracak? اَحْيُمَا خَلَفْتُونَ <gülüyor> Yarattığımıza can verin. Yani bir şey yaptınız, ortaya çıkarttınız ama can veremediniz. Can verin. Resinle, kamera gibi çekimlerle bir şey ortaya çıkartmak görünen bir şey yoktur ki bu yaptığımıza can verin denmez. Ondan dolayı burada kast edilen ne değil? Heykeldir. Efendim. Evet. Hanef'i geçebilen ne değil? Zabret olmadıktan sonra... Şu her çekimlerden de hemen evet, bir ihtilal icap edebilir. Ama Maliki mezzetinde vesaire mezzetlerde fotoğraflar neye dahildir? Gölgenin hapsedilmesi dahildir. Onlar diyorlar ki aynanın karşısına geçsen bir dakika durdun. Resmi orada durur mu? He? Haram mı? İki dakika durdun. İlk dakika durdun. Efendim çoğun senin kapı çalınca ne yapmazdı? Aynaya bakmadın kapıyı açmazdı. Aynaya bakmak silmet mi? Yolda bile ayna taşımak silmet mi? Silmet. O zaman diyor ki, bunun resmi çekmek de, buna işte 30 dakika duracağım orada, 30 dakika duracayım diyecek. Bunu 30 sene tutuyor. Yani o resimdeki ayna bakıp görüyor ki, sen nasıl ki orada dursan, sana 30 dakika sonra aram di, çekil oradan, geliyorlar. Malikî mezebirler, âlimler, seyt Malikî hazretleriyle bunları. Haps zillim, fotoğraf, gölgenin durdurulması kabinindendir. Bu bir aynadaki surettir veya gölgedeki süresi çıkan bir surettir. Öyle mi? Ama bunun durdurulması mümkün olmuş teknolojik şu andaki imkanlarla. Bu evvelce durduğunca duruyordu, çekilince gidiyordu. Ama şimdi onu durdurmuştur cihaz. Yani onun orada durması ve görünmesi ve ona bakman cahil ise onu durdurup da saklaman da demişlerdir. Biz kadın radyumam derneği adına dahil pek masus, son görüşü buna olmuştur. Kendisi de görüyorsunuz çekilmişti, izin vermiştir. çekilmesine izin vermektedir. Biz de bu kameralar çekiliyor. İnsanlara bu sohbetler kalacak inşallah. Fayda olsun diye. Ama ben hayatımda bir kere doğum günü kutlayıp da kamerana mana Hayatımda hiç böyle bir özel gününde bir kamera yok. Ama binlerce baz şey var çünkü bu insanlar kalacak faydalı şeyler ama siz bu işe dikkat edin çünkü anımız olur kızınız olur e, demin geçen ayda burada dedim telefonda onun kalbi kalıyor telefonu satıyorsunuz kaybediyorsunuz kanınızın kızınızın resimleri de oradan bilinmelerine geçer kamera özel bilirsin saklarsın sonra ölürsün kanırsın bir şey olur onlar bilinmelerine geçer kadının yani e, ne yüzü var ancak böyle bir durumda tesettüre rahat etsin. Oğlunla, kocam olsa bile mutlaka örtüme olsun madem neden? Yarın bugün bir mahremi olmayanın görme ihtimali olduğundan bunlara da dikkat etmenizi tekrar tekrar söylüyorum. Ondan sonra sihir büyü yapmak. İsterimiz sevalim şey olduklar. Yedi ocakları batıran yedi günahtan sakının. Birisi de sihirdir. Birine büyü yapmış olmak Allah muhafaza etsin, insanı Ferhat Becesi Aslan'a mağmur Allah Allah bu güğünün çeşitleri var. Ancak bir insanı kalbini ısındırmak için, kendine aşık etmek için bile yapılsa, büyü nedir büyü? Haraldır. Ama sen İdrisiye'de yazmışsın, şu duayı okursan falan kesen istersin diye. Kardeşim ben İdrisiye'de ne yazdım? Allah'ın üstünü yazıyordum. Sen ya Rabbi sen, sen bana sevdir, beni ona sevdiğin dua etsen, bunun için de Yasin okusak hatim indireceksin. İçin okudan, bu büyüdü ki, bu fikirli doğadır. Düğün edip, bunun özel muameleleri vardır. Eğer ki, Allah muhafaza etsin, Kur'an-ı Kerim'i kanla yazanlar, kanla, kan pisliktir. Necafettir, hatta dediler ki saptan kendi kanıyla bu Kur'an yazdı, ne Yanlış etti, Allah fesle. Sonra resme kelime-i şadetle gittiği için ben bir şey diyemem. Kendi şehadetini duyduk adamın idam edilirken. Ama tabii haram bir şey yaptı o zaman. Ben duyduğuma göre, biliyor musunuz öyle şey? Kendi kanıyla Kur'an yazdı öyle. Kan necasetti. Onlar büyütsün diye kanla e, yazdırıyorlar. E şimdi kan gibi necasetle Kur'an yazmak, Kur'an-ı Kerim'i pisliği atmak ne diyor? Senin diyor, kocan sana döner diyor. Boğaz da diyor, o adam diyor senin kocan o kadını bırakıp sana döner. Veya kocan da dönüyor. Diyor ki, adam karısını bırakıp sana döner. Ya böyle mi alın siz yani? Adamı karısını da bıraktır onlar. Onun için ne yapman lazım diyor? Kur'an'ı çöpme atman lazım diyor. E sen Kur'an'ı fişe atarsan, ondan sonra, sonra papazlara giderken, öbürü hocalar çözememiş, bunu papaz çöker, o da papaza bozdurmaya gidersen, bunlar garaat tedesi, insanın af olmamasını gerektiren, rahmetten mahrum eden, nameti icap eden büyük günahlar var. Mı? Bu sihirin çok seçikleri var. Allah'ı muhafaza etsin. Bırakın şu cincil, cincilerle, bincilerle herhalde. Ben size bu kadar kitapla dua yazıyorum, Allah'ın esna-ı ustasını yazıyorum. Kurban olduğumu ismi ne yetmedi ya? Ne yetmedi ya? Okuyun Allah'ın ismini zikredin ya. Bak Karahat gecesi, kehanet. Gelecekten haber verenlere gidenler. Efendim, ee, geçmişten haber veren, tecrübeye ve tahminde bulunanlar buraya girmez. Ama gelecekten haber veren, efendim bunlar buraya girenler. Burada iki yüzde bilgi var. Çalıntı malları bilgilen araflar var. Bunlar tecrübelere ve cinlere dayalı haber verirlerse çalınmış bir şey kayba girmez. Çünkü onu gören var cinlerden. Çalındığı için olay olmuş zaten. Gören sana söylüyor, insanın biri görse gibi, görgü tanığı gibi. Dolayısıyla o buna davul olmaz. Ama onların verdiği haberler de hatadan uzak kalmaz. çünkü cinler çok yalan, söylerler. Der sana ki senin parayı karın çalmış. Hadi bakalım, kız önerip karın ama boşak kalmak için. Oğlum, niçin sen de diyeceksin ki çaldıysa da bizim karın çaldı. Ne yapalım, gavletin diyeceksin, nikahı özelen iyi geçir. Yani bazı kere cinler ortalığı karıştırma gücün çok da yalan. söylerler. nerede bulacaksın çok takva sahibi bir cin olacak da, kanalı sağlam olacak da biz insan bulamıyoruz. Sen giri merken burasın sağlam kanal. Evet. Gelecekle alakalı bilgiler elviye Allah verirse Allah dostları mantığına nazar gibi zatlar şu olacak. Mesela eciğ yağmur. Efendi Hazretleri dua edin yağmur yağacak. Ya E dua edin yağmur bakıyor böyle. Bakın ya kendini kavanda bakıyor, bulut yok, pek yok. Görünmüyor. görünüyor. Ya şimdi Elia Allah'ın gelecekle ilgili verdiği haberler kehaneet tabiinin den değildir, keraamet tabiinin den bir. Çünkü bunun ayette hadisler örneği var mı? Var. Muhsin Selamın annesi peygamber mi değil? Değildi. Allah ona da bildirdi: Korkma oğlum geri geliyor. İlk peygamber olacak dedi. Mücahasen kaç yaşta peygamber oldu? 40 Daha yeni doğmuş çocuğun peygamber olacağını sandra koyup da ırmağı atarken örüp olmayacağını, geri geleceğini Allah bilmedi mi? E bilmedi mi? O peygamber değildi, kadındı. Demek ki keramet haktır. Ondan sonra efendim, ne bileyim, ne kadar ilimler var burada ya? Küş durmak, çim tutma dair, küş durma dair. Sadece insan, Allah alan da veren de Resulullah Allah'a peygambere hargatmış olur. Onun içindir ki gerahat ediyse abolmazlar. Ama ne yapayım ben söyleyeceğim. Faizli bankaların faizli bankaların faizli muamelelerin bak size işte, kitap lazım faizli muameleler. Ne geldi neler var o kitapta? Hepsini yazdım işte. Şahitliğini yapanlar. Şahitliğini yapanlar. Buralarda çalışanlar. Buraya dahildir denmiş Bundan dolayı aman arkadaşlar, eliz bu. Allah, haramdan da gelir, helaldan da gelir. Ama siz helalından arayın, haram olan işlerde çalışmayın. İnanılmaz bırakın, helal iş arayın. Kast edenler, rüşvet alanlar, rüşvet verenler, hırsızlık yapanlar da gecesi af olmaz. Nasıl durumunuz? Vallahi ben kişi dişinde hemen hemen atlattım da şuraya kadar iyi geldim yani. Fakat bu gıybet geçirde biraz sevdi. Şey tamam. Ticarette ıbrat. Bu ne demiş? Yalan yemin edip malını değerlendirenler. Hı. E yapmayız Allah'ını söyle ya. Öyle olur mu ya yalan yeminden, Memleketleri kurtacak bir günah. Ticarette alışverişte kaldatma, eşitme, artırma kuvvetiyle ticarete haram katmak Allah muhafaza ya. Anlatıyorum, şey ya. Arabanın kaportaya ekmek koymuş. Araba bozuk araba ya. Böyle vuruyor diyor, vallahi bu arabada ekmek var burada içinde ekmek var. Burada. Ulan bir yemek satacaksın, bir buçuk tonluk. Kurban ya İyi insanlar var ya. İşte 2 bin lira işte, 3 bin lira işte 70.000'e, 100.000'e 7.000 lirayı çoktan göstermiş böyle. Onlar da adamı ki, ''Vallahi yine 7.000 lirayı göstermiş.'' <gülüyor> Ulan namusuz, <gülüyor> yapma ya. Bu, derat dediği sıfatlar mı bunu ya? 100 vekat değil, 200 vekat kursun ya. Ondan sonra efendim, başka asgari olmayan haberler, uydurmak suretiyle haksız kadar elde etmek. Buna şimdi ne diyorlar? Piyasalarda, işte diyorlar ona. O sürebilasyon, gavurca bu laf Türkçesine Yani dalgalandırmak, piyasayı dalgalandırmak. O çıkacak, bu inecek, şişör oldu, battık, çıktık. Millet borsa ara bora, zavallı gariban. Galalara galalara, Türk memleleri, ne ne galakın garibanın 5 lirası ne olmuş yani? O arada adamcağız kaybetti parayı ya. Yani. Ne işin var senin de borsada kardeşim? Borsanın cahacı olmadığını yazıp çıkamaz artık ya. Senin ne işin var üstümen adansın borsada, kumar gibi işler şirketler hakiki değil, hepsi uydurma, hisseler hakiki değil, onun satımlar hakiki değil yani bu da olmaz ya. Şairlik. Ana, burada şair var ya. Necif Fazıl mı ne olacak? Kurtar inşallah. Bilmiyorum bak. O kurtar inşallah, biraz doğruları yardım Ama bu şairler, hangi şairler? İhsramı ve Müslümanları net eden, İhsram'a yardım eden şairler ne olmazlar? Mahrum olmazlar. Ama şiirlerinde ve şarkılarında kahpe nerede diyenler? Adaletin nerede diyenler? İslânın Tanrı'ya bilmem ne diyenler? He? Bunlar maalesef daraat dedisine av olmazlar. şairlerin şarkılarını söyleyenler. Bu da bunları eskarlanıp dinleyenler. Eskarlan bu he. E, cehennemde bir eskarlanacaksın ki sen. Hakiki eskarı orada göreceksin bakalım. Sizlere de yok ki her Hep arabat et zaten. Neden neyi tüttüreceksin? Eskarlanmış. Ne eskarlanmışsın? Allah'a dedi, kader bu kahve felek. Haşa ve kella. Ya Rabbim ve Allah'ım. Hesun'u müademediler, rahmetler. Adem oğlu felek sever. Onun felek diye söylediği denil. Çünkü felek yaratmadı, melek yaratmadı. Ananı da alan Allah. Karını da Allah, malını da batan Allah. Öyleyse yaratan Allahsa ise rıza göstermek lazım. Kime söylüyorsun ya? He? Ama bu şairler İslam öğretine uygun olmayan şiirler maalesef Mehmet Akif bile kafayı karıştırdı. Mehmet Akif'in sefahatta bir şiirleri var. Allah'a zetsin. Allah'a zetsin. Bir de durumda zor da ne diyor memdet akif mesela? Diyor ki, ağzın kurusun yok musun ey adli ilahi diyor. Rahmet istiyoruz ateş döndürüyorsun diyor. Rahmet istiyoruz ateş döndür. Acı kovabanından ne işte, kekistir? Volkanlar yanmış, oraya yanmış, buraya yanmış. Ne olursa olsun kurban olduğum Allah'a ağzın kurusun diyor. Yok musun ey adli ilahi diyor. Hiç yok olur mu ey adli ilahi? Adli ilahi öyle bir var ki. Bu Osmanlı'nın son zamanı bu kadar bozulmasaydı bu millet sevgi Allah düşmanını sallah eder miydi? Tek devletin ikseler bu memleket bu hale getiren hocalarla şeflerdir der miydi? Neşrivatta 60 tane hoca git. Peski de alamayacak. 6 kişi namaz kılardı gerisi namaz kılmazdı der miydi? Öğünün öğlüne peşlediyene kadın üstü daha yobusun der miydi? Gençliğin anını o medreseye yazılıp okumadığı halde askerden çıkar eder miydi? Sen bu kadar bozulursan Allah'ta kavrumus Allah kadar kardeşim. Abi ilahi vardır. Osmanlı da yıkılınca yıkılmayı muciz günahlar sürdürmüştük. İnna Allah'a aygırubadi kıl hatta aygırubadi. Siz kendi iyi halinizi bozmadıkça Allah sizin nimetinizi değiştirmez buyuruyor Kur'an. Sen Müslüman'ın diyen Kur'an'a inanan bir adam sen ömde keşir yazmışsın. Bu millet kendi halini bozduğu için Allah nimeti değiştirdi. Hece o zaman Allah'ın ne suçu var bunda? Bütün olayların arka planında mutlaka ne vardır? ad ilahi vardır. Allah'ın inallâhi lâ yazûm-i mis'âle davrâ. kadar zulmetmez diyor Allah. Onun için şairlerin ara sıra efkarlanıp böyle rezlik kafiyeli de sonlarını küttüreyim diye takıp tuttukları vardır bize de çok şairlik lazım değildir. Koşu arayetle bir şairlere azgınlar uyarlar diyor Kur'an. Kur'an'da şairler suresi var. Şairlere filler uyarlar, Azgınlar uyarlar. Elen karanıyoruz ﷺ. Görmediniz mi? Her laf arasında dolamak dururlar. Onun yokluğunda malafalır. Yapmadıkları şeyleri söylen dururlar. Hayır, onun şairindir bir kadından nasıl zina ettiğini, ağzından burnundan başlamış her tarafını basretmiş, tarif etmiş, hemen kadıyı entiklal etmiş, şiiriyle beraber getirmişler, zinadan adamı, gözüksek tekler, <gülüyor> <gülüyor> ulan ne uyanık şahidmiş, ilk şahidlik etmiyor, biraz da hafızlık kazık, biraz da alim. demiş, hakim bey ne var? Size bir ayetlik yenilmeyle beraber zina yapmadığımı istot ederim. Bunu demiş, şöyle demiş, hemen bu ayetleri okumuş, Şairlere azgınlar uyarlar, şairler her laf vadisinde dolanırlar, şairler yapmadıklarını söylerler. Demiş ki ayetten gelin çok kuvvetli geldi, demiş rahat demiş yani. Evet, o zaman ayet mi ayet okuduğunda geçiyormuş. Şimdi özel mahkemeye hemen ne ayet çekiyor, nazis. Ama Allah'ın huzuruna ayet çeker. Onun için, efendim biz işimize bakalım ve evet, lakin İslam'a, Kur'an'a, sünnete uyan şiirler var mı? Sahabe-i şiir söyler mi? Ebu Bekir söylerdi. Ömer sen, ancak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer annemle akşi ara, biz ona şiir öğretmedik. Ömer annemle, ona şiir yakışmaz. Çünkü ayet de karışır o zaman. Ama sahabe söyledi. Hatta Hasan, Mesul hasan bir bin Sabit'e ne dedi? Ey Hasan der, üç yıllar ruhu kudüsman. Bir şiir söyle şu müşriklerin hicret, Onların alemini onları bileciler. Zibri yanında beraber destekçil olsun derdi. Hacı Hazreti Aslan'a binber kurdurdu. Derdi bütün zibri kendisi de oturdu. Ben de şiir yakışmaz. İşte şey, sen zindeliği söyler. Bana şiir. O zamanki bir şiir ne gibi yöndü? Şimdiki işte en tedbih e, aracı. O zaman zirvede. O şiirle bu tarafı yıkıyor. Bu da o şiirle o tarafı yıkıyor. Hacı Aslan bir şiir söylerdi. Müşrikler güzül olup giderlerdi. Helak olup giderlerdi. Onun içindir ki biz bu manada şiire karşı değiliz. Ondan sonra Şürtelik. Şürtelik neymiş? Allah'ın kullarının haklarını çiğneyen zalimlere parayla destekçi olmak için parayla destekçi olmak için konuluk görevi yapanlar. Dikkat et. Şimdi yani Şürtelik'in e, kimsini söyleyeyim size? Polis. De şimdi bu polisler aslında olmaz mı? Parti diyor, vatanın milleti korumak için, Fatih'in ülkesini için çalışan askerler ve polisler yarar en başta olacaklar. Ama sana devlet bir güç verdi diye sen bu gücü kendi nefsine ve şahsına kullanırsan adamı polis kimliğinle, istihbaratçı kimliğinle, efendim asker kimliğinle insanları Çete gibi özel kuruluşlar yapıp da baskı kullanırsan, var mı bunlar? Var mı? Olmadı mı? Ben ne oldu, ne faaliyetçiler kimse saksanamıyorum, ne, ne makyavali işler? Ne yapamam diyor uyuşturucular? İçinde bir emniyet mi biri, bir konuz değil mi? Bir şebeke çıkıyor, içindeyen her askerden var, konuştan var. Abi bunları kast ediyor, gayri meşru, korunluk gücünü gayri meşruya kumananlar. Allah muhafaz olsun, böyle bir şey olursa, bunlar beraat yede şah olmaz. Allah onlara da tevde nasi desin. Vazircenin dışına çıkmasınlar. Sen şimdi, adama bir dur. Adam duruyor veya zondur. Kalkıp buna bir vurursan, hukuk haklıdır. Adam sana jok vurmadı ki. Adam sana jok vurmaz, jok vurmayana jok vurulmaz. E sen şimdi buna, adam duruyor durduğu yerde. Veyahut da geliyor bir yerde, ama adam sana bir şey çıkmıyor. E sen bunu gözüne gözüme bu olmaz. Kısasla hareket edilir. Yani o karşı tarafın hareketine göre hareket edilir. Ama şimdi durup durup Abdurrahman Abdurhan adama da. Ya adam yoldan geçiyor. Ödürü orada sinirlenmiş, Vura vura geliyor. Bir de sana diyor yan, yanındakine dalır. Ya kardeşim bir sana diyor olmaz. Yanarsın. Ahirette kulaklığına girersin. Bu işler dikkat ister. Allah razı olsun sabrı olmayan. Sabrı olmayan. Sakinliği olmayanlar, asker polis memur olmasın, asker mecburi olursa ama sabırsız iş olmaz. Sabırsız olursa zararlı olur ya. Mutlaka alınırken bunların görevine bir sabır teşvik olur. Bir panikliyor mu? Yani bu adam panikliyor mu? Paniklediği zaman ne yapıyor? Önüne gelene uyuyor bu. Abi deneyim kardeşim yani önüne gelene de buğma hakkımız yok. Ondan dolayı beraat ediyorsun bak.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 Davud Aleyhisselam dedi ki, dikkat edin, İnnâd-i Çağat'a, buraya dikkat edin, şu an var ya, ben at gecesindeki keçik vakti. Mada Allah'a bilinlâh gâbâ, lestâvzâruhân biyârile illâ uhûr âlâh. Kim ne isterse Allah'tan at gecesi mutfaka verecek. Kim hafistese mutfaka affedecek. Ancak, mâlem yekûn ash ticaretlerden ve gümrüklerden haksız gelir elde etmiyorsa buraya dikkat edin bak bana ne ben gümrükte kanlığında çalışmıyorum e çalışanlar olabilir dikkat et ticaretlerden ve gümrüklerden haksız gelir elde etmemek sarkılar zekat uçur zikre gibi İslami hakların dışında insanların karlarından para alanlar ve rahat gecesi af ah olmaz zekat alabilir devlet Değil mi? Vergi alabilir, fikri alabilir, ışık alabilir, haklar var. Bu hakların dışında birisi kendi görevini kullanıp da oradan düşer, aşırırsa emanete fıyanet ve darahat edesi af olmaz. Buna yardım yapar mı deden, tatillik şahitli deden, hepsi buraya dahil olurlar. Hani eskiyalık yani, eskiyalık gibi ister. Şimdiki modern güç ama eskiyalık Eskiden bir de başını tutardı biri. Kadavazarı'nın Sakarya'nın köprüsünü tutuyordu. köprüden geçirtmiyor, bu köprüyü sen mi yaptın? Yok, babanın arkasından mı geçiyor? Yok, e bunu devlet yapmış, millet yapmış, neyse. E seni bu köprüden verdi, Allah'a ne hakkı mı? Eşkıya yani, üniversiten bir hizmete gitmiyor para. Yediden girecek. Ne demişti işte o belirliği ava atan biri? Sakarya'nın yatağını değiştirmişlerler. Sakarya oradan atıyormuş, her işte köprüden üniversite de söylüyormuş. Demiş öyle bir ava atan biri. Değilişki ver bakalım parayı geçirmem. Yavrumuş ne hak var? Demiş ki böyle. İçer i̇şte, sen işine dönüşe. Demiş efendim geçme namet köprüsünden ko atarsın şu seni. Yatma kim ki gölgesinde yersen aslan yesin seni öyle bir şey yani. Yani kim ki doğrultuları git aslana yem ol ya. Ne uğrarsın çakalla ya. ne demiş Namet Köprüsü'nden geçme, atma sıra suzon göstermiş. Tabi Evliya olarsan geçer. bütünle türlü aram ne yapacaksın? Parayı vereceksin yani. Allah'ın acı laf da bir. Ödü türü boğulursun. Ama Evliya Allah olursa ne yapmış? Sakarya'ya bir işaret çekmiş. Orada köprü boşta kalmış. Ondan sonra bu taraftan atmış, ne olacak? Aşağıdan kuru kuru geçmişler yani. Siz bittiği bir tarafa mı? Anladın mı? Bu bu şekilde Karaca bağlayanlar af olmaz. E, aynen, gayet kan haber verenler. Evşâiren, şerâta uymayan, şirâler söyleyenler. Evşâhiren, gün yapanlar, yaptıranlar. Evşûkîyen, emniyet kolluk görevini kötüye kullananlar, memurlar. Bu memurlukta çok sıkıntı var. Hakkın kadar kullanacaksın görevini. nefsine en ufak bir kar çıkartmayacaksın, par çıkartmayacaksın. Ne türlü adamlar var ama sayıları az, Allah sayını çoğalsın. Yani hiç adamlar nefsine ait hiçbir işe sokmuyor o görevi. El-Cabiye, kaygı meşru verdik asırlara. El-Sahib-e Qubedin, el bir de ne demiş Davud Aleyhisselam? davul, ut, tambur gibi müzik, müzik aletleri çalanlar. Yanıyoruz, Davud Aleyhisselam burada diyor ki, burada çalgılar çentilenle ve içkilenle birlikte, harçları kaçırma gibi, taktete daldırma gibi, müziğin ayrılmaz elemanlarıyla dinleşmesi halinde, Deraat gecesinde bunlar af olmaya mahil değil ama adam rehber de uyuşur. Veya adam Ramazan da uyuşur. Yani o dalım buraya girmez. Hiç bakalım bir dalıdan da çıkıntı yapar. bunlarda farz namazları kaçırma, içki makasında oturma, kadın sesi ağrık, tahrik eden müzik, şehvet içerikli detay bunlar varsa kesinin haramdır. Bu haramlardan uzaksa sadece bu aletlerin çalınmasıyla da adam, efendim, mahrum olmaz. İmamın abdisi böyle cüphedi. Şimdi burada bir dua var. Allah Rabbi Dağud, iz zil-i meda gezi-âli-i le i ya Her Peygamberin duası makul müdür? Ve nebi-i Her Peygamberin duası bir deyiz tabi. Şimdi Dağud Aleyhisselam bir dua etmiş. Ey Davudun Rabbi olan Allah, bu gece sene kim bir şey istiyorsa senden dua ediyorsa, berat gecesi dua edeni affet. Ve dua berat gecesi senden af isteyeni affet. Bu kimin duası? Peygamber duası, Davud aleyhisselama duası. Berat gecesi bir peygamber duası var ki sen o gece dua ediyorsan, mutlaka affamasasın. Peygamberin duası yere düşmez. Burada da neler var neler, Sağdan şerif misalesiyle alın. Akadinde ne salavatlar, ne dualar, ne zikirler, ne namazlar, ne tarzlar buradan bakın. Özellikle berat için yemek düşürecek hanımlar. Sürme meselesi, ve vesair, faziletli ameller bir dolu vakit. Şimdi ben şöyle gibi yaptım. Ne gibi yapayım yani yine yapmayayım yani. Şimdi biz önümüzdeki Eylül'ün altısına kadar gelmeyeceğiz. Sümcüzü Ramazan Şerif'te, umdia inşallah güdülecek. Ramazan Şerif'in bir, yani bir kemdüz ve on beş kemdüz arası, umdia'da olursa on gün falan kaldı kayıtların bitmesine. Ancak izin alabildiğimiz Efendi Hazretlerim'den. On üçün, on iki gün içinde kayıt yaptıranlar, arasına bizim şişeler, döner yerine ulaşabilirler. Asrı turla Allah'ın nasip eylesin, kabul eylesin, kolay eylesin. Onurakim diyor <gülüyor> ama banka adül haddeten nâir. Ramazan'da bir ömre benimle beraber hacca zektir bu sallallahu aleyhi ve Allah'ım onunla birlikte hac yapmış sevabı isyağı edilsin. Yapamayanlara da nasip eylesin. İmkan olmayanlara da önümüzdeki günlerde nasip eylesin. Amin. Size de dua edeceğiz inşallah. Sonunda bir helallaşırız. Daha geleceğiz. Eylül'ün Cuma Cumartesi'ye geliyor. 53 saat. Ne? Açalım. 20-55 saat alınmıyor mu? Alınmıyor. O zaman biz akşam arazına buluşacağız inşallah. Allah'ım Allah buluşturdu. Onun cümlenmesi biraz bu bir gece uzakmış olabilirim ama ne gibi oldu şimdi? İki aylık, üç aylık toptan gibi oldu. Ammalı lakin. Siz yine amel etmenize bakın. İnşallah sohbetleri e, önündeki günlerde de dinleyin. Lanetim burada çekiyor zaten inşallah. Allah'u Bundan dolayı biraz uzaklıysak da Size bazı ifenelerinizi, yani dergisinden tabi de bir. Ramazan civarın bak ilk geceyi okunacak dua. Ramazanın ilk gece bir namaz var. İlk gece ne zaman? 28'in biri. 28'in biri. O zaman ne oluyor? 27'i mesela. Çok önemli biri var. 80. Sayfada derginin 80. Sayfasında. O namazı, kımar sağlamazan ilk gecesi bir seneki bütün belanı afetlerden korunacağına garanti veriliyor. Alimler denemişler, hak bulmuşlar. Bu mesela 80. yüzyılda. Ondan sonra bakın, beraat gecesi, söylüyorum, şeyde de söyleyeceğim ama beraat gelinmeyi dinleyemezsiniz, söylüyorum. Ömre bereket, rızca bereket, bir senelik belaları defetmek için ne yapılacak? üç kere Yasin ı Altı rekat mamaz. İki rekatta, her rekatta altı kere ikilâs-ı Bir rekat bitiyor, bir Yasin okunuyor. Ne niyetle bakarsınız oradan, i̇şte ömre, bereketle. İkinci rekat kılınıyor, iki rekat selam veriliyor, bir Yasin ı şerif. Bütün rüzgâ bereket, yani işlerimiz için. Ondan sonra üçüncü rekat selam veriliyor, bir Yasin ı şerif. Ondan sonra ona ne niyet ediliyor? Bir sene bela görmemek. Ondan sonra ne var? On kere öpünacak mühim bir dua var. Kitapta da var. Dergide de, 74. sayfada. Bunu ben sizi sevdiğim için söylüyorum. 74, 78. Bir sene Allah ömrünce uzun etsin. Bir sene içinde sevdikleriniz de varsa onlara da öğretin. İnşallah ömrümle karşılaşmayın bir sene içinde belaya bela karşılaşmayın ve vücut damlılığıyla karşılaşmayın. İşleriniz bozulmasın inşallah. bunun için ben size 77 sayede yazdım. İmam-ı Cevilli, Şehir Bey Değerli'yi bütün evliya Allah naklediyor. 6 rekatı kılarsınız ondan sonra 3 yarsın, 2 rekatta bir yarsın niyetlerini yazdım. Tek tek. Kitapta da var. Bunu yaparsınız ondan sonra 10 on kere okunacak dua. Bu duada çok manasım olsam. Türkçesini Arapça okuyamayan Türkçe okuyabilir. 75. sayfaya geçiyor. Ne diyor burada? Yarabbi diyor. Yani ben size özetini söylüyorum. Benim gibi günah farkımın senden istemeye yüzüm yok ama cömertliğin ben o senin kapını gösterdi. Bugüne kadar yaptığın iyilik beni sana ulaştırdı. Bu kadar günaha karşı anayabenden riskini hayrını kesmemel benim sana karşı cesaretlendirdiğin sana gizli olmayan sıkıntılarımı şikayet ediyorum. Sana zor gelmeyen muratlarımı senden istiyorum. Senin benim halimi bilmem diye istememe lüzum bırakmaz. Ey sıkıntıların sıkıntısını atan Allah. Benim derdimi sıkıntımı aç ya Rabbi. La ilahe illa ettetim haneke illiküntü mine zalimim. Ben de diyorum ki ben zalimlerdenim. Sen zalim değilsin. Bana ne ettinse redalet ettin. Ben kendi canıma yazık ettim. Sen Eyyub Aleyhisselam'ın duasını kabul ettin, Luz Aleyhisselam'ın balığında gamgan kederden helas ettin, müminleri de böyle kurtarırız diye beyan ettin, ben de müminlerdenim, beni de helas Ey Yüce Allah'ım! Sen herkese iyiliğini anlatabilirsin, kimse sana bir iyilik yapmamış ki iyiliğini anlatabilirsin. Ey Celal ve Ekran sahibi! Ey Metin ve İnan sahibi! Ben burada, Kafadan tercüme diyorum yani Belki burada başka şeyler yazıyor. Hakkaki tercüme okursunuz. Sinirlenmelerin dayanağı ancaksınız. Eman dileyenlerin kurtarıcısı ancaksınız. Korkanların emanı ancaksınız. Şimdi dikkat, bu dua kaç kez olunacak? Olun. mısınız? Ya ben sizi çok seviyorum. Okumanızı istiyorum. Hakikat okumanızı istiyorum. Hiç yapamasanız da bu üç yaşına bunu okuyun ya. Bak ne diyor Ey Allah! Sen ezelde ana kitapta beni bedbaht, mahrum, kovulmuş, rızkıdan bir kul olarak yazdıysam, bunu senden başka bilen yok. Bir kulla töreninle kötü adamlığını, kötü kaderini, hakkındaki kötü kararını, mahrumiyetini Yanetilimi, hatirlimi ve ruzik tarmumu sen ya Rabbi. Sen anın şimdi de ne? Benet tejesi oku. Anlıyor musun? Şimdi abin gelince olmuyor yani. Sen ya Rabbi beni ölür kitapta, şair, tahtiyar, ruzibul, bütün hayırlara muafak olan bir kul olarak sabit eyle. Çünkü sen buyurdun, Senin buyruğun haktır. Senin bildiğin kitabında, gönderdiğin peygamberin lisanında ne buyurdun? Ya Allah'a inşallah olsun. İstediğini silerim, istediğini yazarım. Eğer sen bize böyle bir ayet buyurmasaydın biz sil, yaz diyemezdik. Ama madem böyle işlerim var, sil Ya Rabbi. Hayırlı tarafa kaydet Ya Rabbi. El ilahım, kıymetli Şahadan ayının 15. gecesinde her önemli kazaların, kaderlerin hükme bağlandığı, ezeldeki karanların görevli meleklere teslim edildiği gecede Rasulullah Sünnih Aşerler'e yapılan en büyük tecelli ürmetine. 13. gece Allah Teala fiilleriyle tecelli etti. 14. gece sıfatlarıyla tecelli etti. 15. gece zatiyle tecelli etti. En büyük tecelli ürmetine bildiğimiz, bilmediğimiz ve senden başka kimsenin bilemeyeceği ne kadar bela varsa biz senden biliyoruz, dileniyoruz, bütün belaları açarsın ya Rabbi'l-i alemin. Sen azizsin, en azizsin, en kereblisin. Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, aleyhissamuna selam ve selam eyle. Bu gece biraz detaylı bir duaya mana verdim. Tercümesi bu kadar izahlı olmayabilir. Burada bir tülat olurum, söylüyorum yani. Bir tercüme de nette bağlı kalarak tercüme yap. Nasıl bir dua? Nasıl bir dua? Senede kaç kere okunabilir? Bir sene. Bir gece. O da hangi gece? Berat geçiş. Senede bir kez okunabilir. Yasin ne için okunursa o olur. Bir sene daha ölmemek istiyorsan bir Yasin Şerif. Bir sene daha rızıkla dalgı istiyorsan iki rekat bir Yasin Şerif. Bela görmemek istiyorsan iki rekat altı bulur Allah'ıyla bir Yasin Şerif. Beşine de on kere bu dua. Ben sizi Allah için sevdim. Sevdiğim için de yazdım, yazıyorum. Yaz noktada kalmıyorum, unutuyorsunuz diye. Tekrar ediyorum, her sene duyuruyorum. Ben de bu kadar yapabiliyorum. Allah beni de Sizin ürmeti de beni de affeylesin, muhafabet Sizi Allah için sevdiğim için. Ondan sonra, tabii 100 defak namaz, gününün namazları, gecelerin namazları... Sabah kitabı şart, çünkü der, derginin yeri kısıtlı hepsini yazamadık. Kitaptan mutlaka okuyun, dedim inşallah. Efendim, şehit olarak ölmek, ölmeden cennete güvenini görmek, yetmiş bin melekle selamlanıp müjdelenmek, 700 bin melekle cennette köşkan saraylar, binalar imar edilmek, bir seneye kadar üzerine günah yazılmamak, sayısız sayısız müjdeler. Ne namazı? Berahat namazı. Kaç vekat? Yüz vekat. Herdekaten ne okunuyor? On kere kullallaha, hediye yetmezse gündüzden de yardım alın, faziletinin kaynaklarını kitapta da, dergide de bulabilirsiniz inşallah Allah'tan. Allah Teala Hazretleri şimdiden hazırlanmamızı, aklen, hikyen, bedenen, ruhen hazırlanmamızı nasip eylesin, oruçlarına dayanmamızı nasip eylesin. Gece namazayı hiyâ ve gecesi ilâhi'l-mâhfâk eylesin. Kembelliği, gevşekliği, içen geçtiği bize rica'la Allah'ım, ben size bu gece bir dua diyeyim. Qâni Sübhane Rabbil <Gülüyor> Alilâle'l-Mâbil, hamdillâ Rabbil Alilâle'l-Mâbil. Salatu ala seyitil-murserim, muhammedin ve alâle'l-Sahb-i İl-Mâil. Allah'ım, nâzalik al-gannâ, al-gannâ, al-gannâ. Allah'ım, nâzalik al-gannâ, al-gannâ, al-gannâ, al-gannâ, al-gannâ, al gannâ al gannâ al gannâ al gannâ Yağudu gidelim, ya arhane râhane, ya arhane râhane, ya arhane râhane, uzaktan yakından kadın, erkek, çoluk, çocuk, toplanıp gelişten şimdi kaç saatlik yollara dönecekler. Sen bunları görüyorsun. Ve radyodan, internetten de dinliyorlar. Vakitlerin saatlerini bu zikre ilme ayırmışlar. Allah'ım ben isteyeceğim en büyük duam, bu gece bu kardeşlerim bizi dinleyenler hakkında şey oldum, Ya Rabbi, veraat gecesinde dinimiz... Dünyamız, ehlimiz, sevdiklerimiz, hazretimiz, ehl-i sinnet ve Müslümanlar adına neler istememiz rızana uygunsa onları hepsi kalbimize ağzımıza geçir Ne hangi şeylerden sığınmamız rızana muhafıksa sevdiğim, dostlarım nelerden sığınmışsa hepsinden sığınmayı bile becektir ya Rabbi. Bera bir senemizin tümüne hakim eyle ya Rabbi. manevi hale bir sene daim eyle ya Rabbi. evvel şu aklımıza engel olacak. Ne kadar kötü dertlikler inaksa, ahlakta, amelde varsa, kılıptan, kıyafetler ne kadar sevmediğin, razı olmadığın amel, hasret var ise bera kadar bir daha dönmemedi gereği o günahlara pişmanlık ve tövbe izlemeyi. Aslımızı nasip eyle, doğalımızı kabul eyle, hayırlara, bereketlere nâil eyle, Şaban Şerif'in tüm bereketlerine nâil eyle. 27. gecesi de önemli. Nasıl ki Ramazan'ın 27'si Kadir, Recep'in ki Miraç, Şaban'ı kimse bilmiyor, Şaban'ın 27'si de çok önemli. Hepsini gecelerini, ihniyaya, bereketlerine nâil eyle. Ramazan Şerif'e imanla, saati, afiyetle, kayılla, balin eyle. Kadir Gecesi de Ya Rabbi. Dostların gibi yetişmeyi nasınlıyım ya? Dostların gibi muhafaza etmeyin nasınlıyım ya? Bayramımızı dostlarının bayramı ayıharbeye, inanlardan alınmışlıkla bize bayramına nasınlıyım ya? Ya beraber, ya kordonlaşırlım. Ben bu kardeşlerimi sana emanet ettim. Onlar da biz deli sana emanet ediyorlar ya abi. Hepimizi hayırla akşam ile Yardımcılarımızı ziyade ile, engellerimizi icare ile. Hasef-kesap -hasef peşinde koşan, kuşlanan, evi sünnetin sesini keşfedirseyenlere fırsatlarla yarabbim. Hepimizin madduman evidiyatlarımıza cevap, dostlarımıza eda, hastalarımıza şifa, hayrı muratlarımıza nâliyet verip sağlık etsiyan eyle, ailelerin ziyarı eyle, çocuk çocuklarımız ağabeyler eyle, eyle bir senenin gönül noktasıyla o şuurla kavuşmayı, sabahına çıkmayı nasih-i müyesser eyle, amilyarıyla nârdü hânden azâb eyle, Aminâ <gülüyor> aminâ ruhumet evet, tahâhâ ve asînâ sallâhu teâlâ. Alâ seyyidinâ mevliâ lâ lâ muhammînâ. Fâli âliâ, sâhâbiye, şeallâne teslimen. Fâzî el-hâldülâ, râbdülâ birkaç milyarımız var. Kısaca illâ ediyoruz. Efâni Hazretleri'nin cil hizmetinde bulunan Muharifet Derneği'nin 8 Haziran kazar günü öğlen amazını mutakiben Sâh-i icazet merasım var. Ben de o borcam inşâAllah. Bu icazet farklı. Şehit İbrahim Ahsani Hazretleri Sahih-i Müslim kitabının tümünü okuttu. Sahih-i Müslim kitabından icazet var. Hadis icazetidir. Türkiye'de pek bir üstü görürlenmiş. Ben de bugüne kadar duymadım. Hem Allah'ın dostlarından dolu Şehit Hazretleri'nin icazetine bekleriz inşallah. Sahih-i Müslim icazetidir. Kadınlara da yer var. Kadın erkek, Cemiyetler davetlidir. Hadis-i şeriflerin ihyası için geliriz inşallah. Allah hayırlı mübarak eylesin, muhabbet eylesin. Amin. 6 Eylül Cumartesi, aksan namazını takiben Allah'ın tabiyle buluşmayı nasip eylesin. Evet, buradaki öndeki da alındı. Buraların etrafı açıldı inşallah. Elimizde gelip dayanıp yüzlerimizi kesecek kalmadı inşallah. Bundan dolayı sizle anlaştık. Dediniz yardım edildik. Onlar da borçal cüzdüler, kapıları aldılar. Uğraşıyorlar. Yardımlarınızı esirgemedik. Şaban benim ayımda, benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin, Resulullah'ın duasını Allah sizi nail etsin, İslamiyete, el-i sünnete, bugünü dernek vermiyoruz keselere, yardımlarınızda esir yemeyin, Hakk'ın bir elginizi zahir zayet, etmesin, pozitoremiyle. Evet, kardeşlerim, benden yana sizlere haklarımız helal olsun, siz de bana haklarınızı helal edin, Benden de helal olsun, Allah Teala rızasını cümlemize helal etsin. Razabından muhafaza etsin. Amin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bursa cemaati olarak selam gönderiyor musunuz? Allah Teala ağzımız kabul ettiğimiz gibi kabul etle yerinde nasip eylesin. Sizlere de ulaştırmayı nasip eylesin. Altay'ın da daha ziyade şeyhli aşkla birleşmeyi, buluşmayı nasip eylesin. Amin diyen cünlerin ne haleceğinden azap Amin amin Muhammed'e ve Bismillah o kanaletin yarabuyla namkom. Efendim, hasta olanlar, hadiyi yarabu şu cematil hürmetine şifalani ikama eyle. kanser olanlar, hastamde olanlar, Allah müjyemetine hayırlaştır nasıl diyele, işçiler hayırlaştır işler nasıl diyele, Allah bunu vara gayrı müjymetini, hadiy müjymetini, şifalan nasıl diyele, devalan nasıl diyele, Allah kavruk kazası geçin hepsini kaldırmak kadirin hayal kaldır, ya Rabbi alemin, ne ya Allah sadi. Aile huzurları isyan eyle, huzursuz olanların ailelerin hiç değil, üzere zikir derecem cemeyle. ya. Hafızı çapanları okuyanları kesin faydalı yüzünden masurum. Amin. Bizden evvel gelenlere rahmet eyle kabirlerine uğrayın. adı bizden vefat etmiş ve bu zemaate evvelce gelip, şimdi kabirde bizden hediye bekleyen kardeşlerimiz, ikvanımız, sohbet arkadaşlarının ruhları için buyurun. Esheri Allah, Esheri Allah, Esheri Allah, Allah. Rabbin Resulü la ilahe illallah, Muhammedin Resulullah, hikmininem hakkinembezin, adedemlâhu sahahu illallah, Allah, Allah, Allah ruhdana geyledik, isâleyle, Rabbinle'nin yûr'e deyledik, cilhan âliyâmin ya Rabbel'alameen, Resulullah ala seyyidina Muhammedin a'lâhu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam, kesbin enkeciyelamülhamdillâhi râbdilâhi râbdilâni, ilâh genelde'i ustahtâhu, asr ve sâme A'ma dinama ma'az morally terminar ma'a ha